Oh yeah. Çıkkası Bugün 29 Ocak Cuma. Yıl 2016, ay 1, gün 29. Kasım 83. 1437 Hicri Rebiü'lahir 19, 1431 Rumi Ocak 16. Büyük, Büyük saatli, saatli Marif Takvimi <gülüyor> Açık Radyo 94.9 açıkradio.com ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazete programı bu. Ama Madacan Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. CC'den Credence Clearwater Revival'dan Have You Ever Seen The Rain? Sen hiç yağmuru gördün mü adlı bir parça çok meşhur bir beyaz, buz mavi gözlü buz parçası dinledik. Çalmamızın sebebi ise her zaman olduğu gibi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabında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 doğal felaketler adımların ve seslerin olmadığı bir çöl sadece rüzgar tarafından dövülen toz açlık yüzünden öldürülmeden önce ya da açlık onları öldürmeden önce birçok Çinli kendini asıyor Afyon savaşından zaferle çıkmış olan Britanyalı tüccarlar Londra'da Çin'deki açlık için yardım fonunu kuruyor bu hayır kurumu Pagan, putperest ülkeyi sindirim yoluyla Hristiyanlaştıracağına söz verdi. Gökten İsa tarafından gönderilen yiyecekler yağacak. 1879'da yağmursuz geçen 3 kışın sonunda Çinliler 15 milyon azaldı.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 Evet tarihte bugün şunlar olmuş çok özetle 661'de bugün 4 halife dönemi kapanmış Hz. Ali'nin ölümüyle birlikte. 1937'de bugün Sovyetler Birliği'nde Stalin muhalifi 13 kişinin ölüm cezasına çarptırılması olayı var. Bunun o, o, 37 yılından başlayarak binlerce hatta on binlerce kişinin yok edilmesiyle anılacak bir dönemin kapalı karanlık bir dönemin açılması diye bakabiliriz. 1967'de şair Hasan Hüseyin Korkmazgil tutuklanmış. Sebep ...Kızılırmak adlı şiir kitabında şiirlerinde komünizm propagandası yapmakla suçlanıyor olması. Onun için tutuklanmış. Evet. Herkes çeşitli sebeplerle tutuklanıyor. Evet şeyde 440 küsur sayfalık, 473 sayfalık pardon iddianame ile bir hukuk skandalına imza attı deniyordu savcı İrfan Fidan'ın Cumhuriyet'te gerek Can Dündar gerekse de Erdem Gül hakkında hazırladığı iddianamenin tel tel döküldüğünü belirtiyorlar. Yani Can Dündar ve Erdem Gül hakkında araştırılmış mevbetisten iddianamede 22 sayfa bir Akademisyenin makalesinden birebir kopyalanmış. Kaç sayfa? 22. Kaç sayfada zaten bu? 473 bayağı aslında. Başka var mı yok mu bilmiyorum ama kopyala yapıştır Savcı Fidan. gasa Üniversitesi araştırma görevlisi Faruk, Faruk Turinay'ın Türkiye Barolar Birliği'nin dergisinde yayınlanmış akademik makalesini isim vermeden, atıf yapmadan, referans göstermeden aynen kopyalayarak iddianamede kullanmış. Aynen mi kopyalamış Evet. Neden diye sormayacak mısın? Neden diye sormayacağım çünkü artık suç değil. Hı -hı. Suç değil artık. Ne suç değil? Ee, bunları herhangi bir şekilde kaynak göstermeden e, kendi çalışmanızda kullanmak. Neden akademik bir değil? çalışma değil. Akademik suçun... çalışma olduğu zaman da suç olmuyor. Danıştay suç... İdari Dava Daireleri Kurulu intal olarak bilinen bilim hırsızlığı nedeniyle üniversiteyle ilişkiyi kesilen öğretim üyesine verilen cezayı haksız buldu. Geçtiğimiz, içinde bulunduğumuz hafta içerisinde olan bir olay bu. Hemen harekete geçen yok de, üniversiteleri bir genellike göndererek bundan sonra yapılacak işlemlerin danışlayın kararına uyularak gerçekleştirilmesinin onayını vermiş, talimatını tamam. vermiş. Artık bu konuyla alakalı herhangi bir yaptırım yok yani. Tamam, ama benim, benim sorum bu değil. Nedir? Benim sorum neden, hangi amaçla kopyalamış bunu? Hangi amaçla mı kopyalamış? Evet. Hoşuna gitmiştir. Hayır kalın, görü, kalın görünsün diye. Kalın görünsün yani, diye. Evet. Bir yanlışlık olamaz mı böyle başka yerlerden kopyalı yapıştır yaparken en son okuduğun makaleyi kopyalamış, yapıştırmış olamaz mı? Ee, olamaz. Ceza hukukçusu Turinay'a sormuşlar Faruk Turinay'a. Alıntı makalemin yazılma amacına aykırı olarak iddianameyi uzun ve kalın göstermek amacıyla yapılmış sanırım. Adıma atıp yapılmamasını da etik bulmuyorum demiş. Diyorum suçu yok. Artık suç yok. Suç değil. Ama, İstediğiniz türlü intihar yap. Ama etmiyor. akademik... Bir öğrenciler de yapsın ama. Akademik... Sadece akademisyenler değil. Özür <gülüyor> Akademik şey ne diyeceğimi de unutturdum bana şimdi. Akademik çoraklaşmanın da sebebi şimdi anlaşılıyor demiştim. Cumhurbaşkanı konuşurken. Evet. Bunlarla uğraşıyorlar demişti akademisyenler. İşte belki de akademik çoraklaşmanın bir başka görüntüsü de bu olabilir. E, kalın gösterme niyetiyle değil mi zaten yapılanların hepsi? Üniversitelere baktığınız zaman da üniversitelerin bu kadar bol ve çok sayıda olması da kalın gösterme gibi bir niteliğin altında yatan sebep değil mi? Hepsi yani bir de, adını bilmediğiniz her tarafta üniversiteler var, isimler var. Birçok yerde üniversiteler var işte akademisyenler de aynı şekilde bu kurumlar içerisinde yer alıyorlar. O da zaten bilinen bir şey. Gereksiz söylemem bunu. Ama yani o da kalın göstermek gibi bir niyette yapılmış olan bir şey Tamamen değil mi? Tamamen öyle. Tabii. Kaç evet. üniversite var sizin de sordukları zaman böyle göğsünüzü gere gere şu kadar üniversite var diyeceksiniz. Kalın diyorsun Şu kadar ne kadarmış bakalım. Evet. Evet. Şimdi aslında bundan da bahsedebiliriz. Üniversite meseleleri çok yani 2002'den bu yana Yüzün üzerinde yeni üniversite açıldığını da biliyoruz. Burada şeyin çok ilginç bir yazısı çıktı P24'te Efe Kerem sözlerinin. Hı hı. Evrensel değerler ve milli yalnızlık diye iki bildiri iki akademi diye. Yani Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın ve Uluslararası Af Örgütü'nün bildirilerinden sonra e, 1128 akademisyenin barış bildirisi önceki tüm çağrılardan hem çok daha fazla destek buldu hem de çok daha ciddi tepki gördü diyordu. E, buna karşı da e, bu ülkenin akademisyenleri olarak devletimizin ve milletin yanında olacağız diye bir e, Türk akademisyenleri şirketi, evet. Türkiye için akademisyenler adlı inisiyatif ilk gününde sahte imzalar daha sonra çiftte imzalar bulundursa da yani kan, hükümete yakın pek çok televizyon kanalı ve gazete tarafından bol bayraklı gör, görsellerle sunulmuştu o biliyorsun hı hı. Hı hı. ondan sonra e, onların arasında çok ilginç bir e, kıyaslama yapmış şimdi ben e, oraya, ona vaktimiz yok ama e, Türkiye'de ilk 500 dünyada ilk 500'e giren tek bir üniversite var İstanbul Üniversitesi Şanghay sıralamasına göre. Ee, ve bu üniversitenin üniversitelerin yani Webometrics'te de ilk 500 listesinde İstanbul ve ODTÜ var, Ortadoğu Teknik Üniversitesi. Reuters verisini kullanan US News sıralamasındaysa dünyadaki ilk 500 üniversite arasına giren 4 üniversite var. ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi ve BilKent, bu üniversitelerin akademisyenleri ağırlıklı olarak yüzde 85'le barış bildirisini imzalamışlar zaten. Öbür karşı bildiri şey yapanlar, yani bir de dışarıdan da Harvard'dan 15, Oxford'dan 8, Yale ve Cambridge'den de dörder Türkiye ile akademisyen bildiri imzalamışlar. Halbuki ötekiler tabela üniversiteleri. Ya tam öyle üniversiteleri bence demeyelim. Yani sonuçta orada da okuyan insanlar var. Bir şeyler öğretmeye, bir şeyler göstermeye çalışan insanlar vardır. Ama yani bu kişilerin yaptığı okulundan sorumlu olan ya da orada okuyan öğrencilerin sorumlu olması manasına gelmiyor Gelmiyor. Bence. Şüphesiz ama AKP iktidara geldiğinden beri üniversite sayısı senin soruna bak cevap vermek için söylüyorum. Üniversite sayısı 76. ve akademisyen sayısı yaklaşık iki katına çıkmış. Evet. 12 yılda, 14 yılda. Fakat aslında yeni kurulan üniversitelerin çoğu eski üniversitelerin komşu illerdeki meslek yüksek okullarının ayrıştırılmasıyla kuruldu. Yani kurulmuş, dershaneler yani. artık üniversitelere evet. çevirmeye başladı kendilerini. Peki Öldü tabel üniversitesini var. geri alayım. Yani şeyde var Kerem sözlerini yazısında fakat onu geçelim. Ya açıkçası ben öğrenci olsam böyle bir yerlerde böyle üniversitelerde tabel üniversitesi denilmesi benim dört senemi harcayacağım ya da iki senemi harcayacağım yere... Kendimi iyi hissettirmezdi bu tut evet. söyledim sadece. Yani sadece yetişmiş akademisyen değil fiziki bakımdan da pek çok eksiği olduğu yok, epey haber çıkmıştı zaten. Çünkü şundan dolayı şimdi asıl o soruya gelebiliriz. Bütçeden eğitime ayrılan pay iki kat değil sadece yüzde beş artmış. %5 mi artmış? Ha, parayı hmm. arttırmıyorsun <gülüyor> ama üniversiteleri art, ikiye katlıyorsun. Bu artış nereye gidiyor? değil <gülüyor> <gülüyor> Maaşlara. Maçtan e evet Apardın. eğitim bütçesi içindeki yatırım giderleri ise azalmış yatırım giderleri yani Türkiye OECD ülkeleri arasında hala eğitime en az kaynak ayıran ülkeymiş 2014 rakamlarıyla bak buraya dikkat isterim evet. senette Türk Türkiye'deki tüm üniversitelerin toplam bütçesi toplam bütçesi Harvard Üniversitesi'nin bütçesini bulmuyormuş hatta onun çeyreğiymiş çeyrek porsiyon aydın diyor ya evet Cumhurbaşkanı öyle. Ne yapalım? Bizim de payımıza düşen bu. <gülüyor> i̇şte durum bu merkezde. Şimdi ben başka bir şey dönelim. Ee... Diyanet demişken çok ufak bir haber takip yapabilir miyim? Yap. Çünkü Başbakan Yardımcısı Lütfü Elvan, Diyanet'in sitesinde bir vatandaşın sorusuna verilen cevap ardından başlayan tartışma hakkında konuşmuş. Soruşturmanın devam ettiğini Bilgi İşlem Dairesi Başkanı'nın açığa alındığını söylemiş. Hmm. Suçlu soruyu soran değilmiş galiba Diyanet İşleri'nin söylediği gibi ee, bilgi işlem dairesi başkanı açığa alınmış durumdayım şu anda düşünsenize şimdi oralar nasıl kaynıyordur kim bu soruyu sordu daha ziyade kim cevapladı Cevaplayalım üzerindeki müdür kimdi onun üzerindeki müdür kimdi kızına onun üzerindeki müdür kimdi baba onun üzerinde itharesin. müdür kimdi ha? kızına şehvetle bakan baba idaresi evet. Peki, ben başka şeye dönüyorum tekrar. Bu çok önemli meseleye savcı İrfan Fidan'ın da intihal yaptığı e, da, iddianamede eski ahim yargıcı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı Rıza Türmen, Doktor Rıza Türmen, iddianamenin niyet okuyarak cezalandırma mantığıyla yazıldığını söylemiş. Davanın siyasi olduğunun en net kanıtı bu iddianame. Ben bu kadar hukuk dışı iddianame ...hayatımda görmedim demiş. Yani bu kadar ciddi bir konuda dava açıyorsunuz. Savcıyı böyle bir şey yapabilecek... ...savcıyı niye görevlendiriyorsunuz ki? Bu konuyla alakalı daha fazla kafa patlatmış bir savcı... ...yok muydu? Yok. Yok mu? Sorun o. İşte en iyi bu mu? En iyisi bu. <gülüyor> yani Sor... Bu dediğimiz saygıdeğer savcı tabii ki. Evet evet bu dediğimiz. Evet. Biz bu demeyiz kimseye. Evet. Ben evet. şeyden bahsetmiştim bu diyerek. Ee, İddianameden. Evet. Evet. İlk cahsede bırakılmalılar diyen de Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzi oldu. Hukuka aykırılık pek çok içeriyor. Bu davada yaptıkları haber nedeniyle ibret olsun diye tutuklanan gazeteciler var. İlk cahsede bırakılmalılar demiş. Ve Sezgin Tanrıkulu da kendisi de bir hukukçu olan Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili. Sezgin Tanrıkulu da bu bir intikam iddianamesi demiş. Böyle bir durum var yani. Şimdi bunu kapatalım. Gelelim. Bir ufak şey haberi verelim ama önce. Ee... Kuvvette kar yağmış. Evet. evet. Onu vermeden olmaz tabii. Ee, Kuvvette soruyor oradaki insanlar babalarına. Dedelerine soruyorlar. Bu nedir biliyor musun diyorlar. Bilmiyorlar. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim dedeleri. Eğriyor dedi. Evet aynen öyle. Kuvvette ilk defa kar yağmış. Hatırlayan yok. Evet. Normalde kışın 20 dereceye falan düşüyor sıcaklık Kuvvette deniliyor haberin içerisinde. Ben de radikal internet sitesindeki evet, yazın ortalama 50, kışın 20 derece, 3, 3 dereceye düşmüş. Dedeme sordum, ben daha önce hiç kar görmediğini söyledi. Herkes çok şaşırdı. Arabaların üzerinde bir ince bir tabaka halinde duruyor kar. Herkes çok şaşkınmış kuvvetli. Evet. Başka türlü şaşkınlıklar da yaşayacağız tabii. Ee, onlara da devam edeceğiz ama ben özellikle şeyden bahsetmek istiyorum şimdi. Türkiye'de çok ciddi bir giderek yoğunlaşan bir savaş durumu var. Yani evet. bütün görüntüler bildiğimiz çeşitliğe yemen Afganistan'dan başlayarak Afganistan'dan, Irak'tan Suriye'den ve başka Yemen'den Libya'dan gördüğümüz savaş görüntülerinden hiç farksız görüntüler geliyor ve daha da e, ilginç daha doğrusu korkunç olan bir şey var bir bodrum katında birçok yaralı var ve onlara e, ambulans gidemiyor günlerden beri ve teker teker ölüyorlar. ...Bodrum katında mahsur kalmışlar... ...tecrit durumdalar yaralılar... ...altı gündür ambulans bekliyorlar... ...ve gazetelerde bu konuda... ...haber de <gülüyor> yayınlanmıyor artık... ...yani... Parti Demokratik Partisi... ...HDP, Şırnak... ...Milletvekili Faysal Sarı Yıldız... ...Twitter'da sokağa çıkma yasağının... ...sürdüğü Cizre'de Bodrum katında... ...mahsur kalan yaralılardan birinin... ...daha hayatını kaybettiğini söylemiş... ...patır patır ölüyor insanlar... İsmi ne diye soracak olursan cevap veremeyeceğim çünkü ismi öğrenilemedi ölen kişinin. Böylece altı günden bu yana yaralı olup da kendilerini hastaneye götürecek bir can kurtaran aracı bir ambulans beklerken ölenlerin sayısı da altıya çıkmış. Altı günde altı ölü var ve bu devam ediyor. İkisi ağır 22 kişi de yaralı ambulans bekliyor. Can kurtaran bekliyor. Can kurtaran kelimesini Tedaviden kalktı ama ben ısrarla kullanıyorum. Bu durumda daha da tuhaf oluyor. Can kuştaranlar gelmiyor, can kuştarılamıyor. 14 Aralık'tan bu yana sokağa çıkma yasağı sürüyor. Kiayı ayı neredeyse bulacak. Cizre'de Sarı Yıldız'ın açıklaması şöyle. Sabahtan bu yana üç kez gönderdiğimiz ambulans sokağın başına her bardığında... Zırhlı araçlarla şiddetli sanal çatışmalar yaratılıyor. Ne demek sanal çatışma? Şöyle. Sağlık Bakanı Müezzinoğlu e, telefonla Mehmet Müezzinoğlu telefonla. Galiba bunu bir basın toplantısında gerçekleştiriyor ki bu kadar evet. net bir şekilde anlatmışlar. Gördüm ben. Telefonla e, bölgedeki Leyla isimli bir sağlık çalışanıyla e, konuşuyor. Sağlık çalışanı Faysal Sarı ulaşmaya çalıştığını söylüyor. Bir milletvekiline bir milletvekiline ulaşmaya çalıştığını söylüyor. Halbuki bir milletvekili bir milletvekiline ulaşmaya çalışsa araya aracı koymadan Leyla isimdeki sağlık çalışanını gayet daha rahat ve net bir şekilde yapabilir. Ama arada bir diyalog da kalmadı artık. Konuşmuyorlar birbirleriyle. Sağlık çalışanları aracılığıyla haberleşmeye çalışıyorlar gibi komik durumlar ortaya çıkıyor. Neyse trajikomik. Ve bu, Şöyle oluyor. bu basın mensuplarının önünde telefonla konuşuyor. Sağlık Bakanı Müezzinoğlu. Evet, ve Müezzinoğlu'nun şeyler biri görevlerinden biri de elinde eli mikrofon tutuyor. Evet. Sağlık Telefonda da duysunuz. Soruyor da. Müezzinoğlu. Cizre'de yaralıların olduğu mekanla ilgili bizdeki son bilgiler nedir? Siz kimsiniz? Mesela Sağlık Bakanlığı. Devlet. Evet, devlet. Evet. Soruya devlet memuru ama değil mi? Sarı Yıldız'da? Milletvekili. Milletveki, devlet memuru devlet değil. Devlet memuru değil. Pardon. Ben o kısımda karıştırırım. Ee, bölgedeki sağlık çalışan Leyla Hanım da. E, diyor ki 5 katlı binanın bodrum katındalar Faysal Sarıyıldız arıyoruz Yaralı bilgisini almaya çalışıyoruz Yaralılara ulaşamadığı gerekçesiyle Yaralı sayısını net söylemiyor Yaklaşık 20 yaralı olabileceğini söylüyor 1.5 gündür yaralılarla iletişim halinde Olmadığını söylüyor Faysal Sarıyıldız yaralıların durumun ağır olduğu için Taşıyacak kimse yok Çatışmanın durdurulması lazım diyor Şeklinde cevap veriyormuş Oradaki e, Leyla Hanım'da Bakanda soruyor Ne kadar mesafe var Memurum diyor. Memurum. O, o da cevap veriyor. Memuru neylandım? Ee, bir kilometre diyor. Ha, farklı bir niyet var burada. İnşallah bugün yarın niyetin de ne olduğu ortaya çıkar diyor. Nasıl bir yani, niyet var? Bir kilometre mesafenin olmasında. Taşıyamayız diyorlar oraya kadar bir kilometreyi yaralıyı taşımayız, taşıyamayız demek istiyorlar. Valla denilen şu beyaz bayrakta yapılan görüntüler daha önceki görüntülerde yani beyaz bayraklar çeşitli yerlerden kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldığından bahsediliyordu görüntülerde. Ee, bir diğer taraftan da gene gelen e, bilgilerde e, HDP milletvekillerinin söylediğine göre. Ambulanslar yerine zırhlı araçların binaların kapılarında durduğunu yaralılara teslim olun çağrısı yaptığından bahsediliyor. Evet. Bu ortamda dışarı çıkıp bir kilometrelik bir yürüyüş yapılabilecekse buyursunlar bakanlar da yapabilir bunu. Oradaki sağlık çalışanları da yapabilirler eğer cesaretleri varsa. İşte şey öyle diyor zaten yapamayız diyor bunu. Faysal Sarayıldı. Faysal Sarayıldı. Şimdi. Telefonda bir, böyle bir şov gerçekleşmiş. Bunun görüntüsünü izlemedim, merak ettim. Yayından sonra bir bakalım. Ben izledim. İkonografik bir şey olabilir. Çok güzel, evet. Böyle memur tutuyor mikrofonu. E, sabit bakışlarla ileriye doğru bakarak ama oradaki görevli Leyla ile konuşuyor bakan. Aha. Herkes el pençe divan tabii bütün masada. Sağlık bakanı. Masada. Sağlık bakanı. O da bakanım bakanım diye bir kadın da... ...böyle bilgi veriyor, ulaşamıyoruz diyor. Gördünüz diyor. Bak şimdi, Müezzinoğlu ne diyor? Cizren'in güvenli bölgenin sınırında 24 saat ambulanslarımız nöbet bekliyor. Varsa yaralı, o güvenli bölgeyi, bölgeye getirin. Dört tane şahidim var demiş. Bak, bak, bak. Hı hı. Dört tane şahit gösteriyor. En az dört şahit. İsmiler var mı? Yok ama resimleri şeyleri var sayıları var. 19 ambulans roket atarlar kurşunla kullanılmaz hale getirildiyse 29 ekibimiz alıkonulduysa bunlarla ilgili kamuoyuna bu ambulans ekibini niye kaçırdınız insanlık suçu diye bir açıklama duydunuz mu diye sormuş. Bu sabah Cizre'deki baş hekimimizle ve 112 sorumluluğumuzla görüştüm. Yani 112 ayrı sorumlu değil burada 112 yani. hattıyla evet. ilgili sorumluluğumuzu. Kısaltmış. 1693 çağrıdan 1290'ına hizmet verilmiş. 24 saat 4 gündür 84 kavşakta nöbet tutan iki ambulansımız var. İyi niyet olsa bizim de sabah komuta merkezimizle görüştüğümüzde yaklaşık 400-500 metre gibi bir mesafe. Bak şimdi 400-500 metre indi. Yaralıyı oradan oraya getirebilirler ama 4 gündür niyet yaralı değil. Niyet yaralı üzerinden kamuoyu algısı yaratmak. BBC Türkçe'den aldım bu haberi. BBC Türkçe'nin öğlen saatlerinde telefonla ulaştı. Bak onlar ulaşabilmiş. Ama Bakan, yani ulaşamıyor biraz ama... önce... Bakan ulaşamıyor ama BBC Türkçe ulaşmış. Evet, biraz önce yaptığı telefon görüşmesinde yaralıların olduğu kendi sağlık çalışanı tarafından söylendi. O zaman bu propagandaya kendisi de mi alet oldu şimdi? Belki. BBC Türkçe diyor ki, <Gülüyor> e, Ede peşirnak Milletveki Faysal Sarı Yıldız yaralılarla dün yaptığı görüşmeler temelinde bölgede çatışma olmadığını söyledi diyor. Ama e, Cize yapılmak istenen bir yürüyüş var. Polis gazla müdahale etmiş. Onun da fotoğrafları var. İnanılmaz yani. Ben bir şey sorabilirim. Haftanın ilk son sorusunu. Sor. E, bakan buradaki telefon görüşmesiyle ne demek istiyor? Ne anlatmaya çalışıyor? Bizim orayla bağlantımız var mı? Demeye çalışıyor. Hayır. kötü şeyden haberdarız demeye Hayır, mi çalışıyor? Burada çok büyük bir provokasyon var demeye getiriyor. Yaralıları tutuyorlar. Sokmuyorlar şeyleri. PKK yapıyor bunu demeye getiriyor. Ya Şöyle bir durum söz konusu değil mi? Elinizde en gelişmiş teknolojik aletler var. Her türlü kayıt yapabiliyorsunuz. Her türlü bu kaydı internet üzerinden kitlelere duyurabilme şansınız var. Açın kameranızı. Her iki tarafta açın kamerasını. Gitsinler kim kimi ateş ediyor ya da böyle bir durumda ateş ediliyor mu? O yaralıların alınması esnasında olanlar neler oluyor? Bunlar görürsün. Bu kadar zor şeyler mi? E zor şeyler eğer şey söylüyorsun ambulanslar roket atarlarla ateş açılıyorsalarsa kamerayı alsan ne olur, almasan da olur. De kendi kendimi çürüttüm şimdi. Bir şey, şey de var. Öyle Böyle, böyle var. bir anlayış da var. Mesela Ankara garında mıydı yoksa Ankara garındaki evet. O korkunç katliamda 100, 104 kişi mi ölmüştü orada evet, 102. 102 kişi <gülüyor> orada Sağlık Bakanı'nın açıklamasını hatırlıyor musun aynı Sağlık Bakanı? kan anonsu yaptırdılar provokatörlerdi provokatörler böyle bir mantık var yani her şeyin altında muhakkak bir provokasyon arama şeyi var bunun başka örnekleri de var ama şimdi onlara gir, girersek çok uzar iş Yalnız büyük bir şey var, trajik bir durum, ambulanslar yaralılara neden ulaşılamıyor bunu anlayamıyoruz. Valiliğin açıklamalarından da, bakanın da açıklamalarından da anlayamıyoruz. Bu devam ediyor. Davutoğlu, açıklamış yok bu. Davutoğlu açıklamıştır. Önce tedavi eder, sonra yargıya göndeririz. Bizim yapacağımız şey budur demiş. Ama tedaviyi alamıyorlar ki. Hiç kimse Türkiye'de terörle mücadele ederken hukuk dışına çıkıldığı iddiasında bulunamaz demiş. <gülüyor> ama bulunuyorlar. E Kendisi daha önce çocukların ve sivillerin ölmediğini söylüyordu. Hatırlarsınız geçtiğimiz senenin sonunda. Evet. Tam bu açıklamayı yaptığı sıralarda da ufak bir kız çocuğunun cansız bedeni evindeki soğutucuda, buzdolabında saklanıyordu. Evet. Bu konuyla alakalı bir açıklama yapmadı kendisi ama diyor ki şimdi bizim gibi terörle bu çapta yüzleşmek zorunda kalan ikinci bir ülke yoktur. <gülüyor> Yani bir baktığınız zaman Irak, Suriye gibi ülkeleri ülke olarak saymıyor. Bunlar ekstra farklı bir konumdalar galiba. Türkiye terörle mücadelede kararlıdır. Halkının zarar görmemesi için tüm tedbirler alınıyor. Cizre'de hastaneler çalışıyor demiş. Şikayet edenler var demiş. Konu İçişleri Bakanlığımıza ve Sağlık Bakanlığımıza intikal ettiği andan itibaren hem bakanlarımız hem de ben bizzat takipçisi olduk. Bakanımın biraz önce nasıl takipçi olduğunu gördük. Ambulanslarımızın olay mahalline intikali için her türlü çalışma yürütüldü. Ama burası öyle bir bölge ki olay mahalline gitmek istendiğinin anda ateş açılıyor, ateş evet. altında kalınıyor demiş. 46 gündür abluka altında bir, bir kez daha söyleyelim Şırnak'ın Cizre ilçesinden bahsediyoruz. Oraya HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu bir grup Mardin Nusaybin ilçesinde yürümek isteyince Cizre'ye polisin saldırısına uğramış. 14 Aralık'tan bir devam ediyor... ...sokağa çıkma yasağı ve operasyonları. Bunları protesto etmek... ...isteyen grup... ...Nusabi'nin toplanmış. HDP milletvekilleri var. Buradan İpek yolu... ...diye anılan karayoluna çıkmışlar. Cizre'ye doğru yürüyüşe geçmişler. Fakat kapatılmış. Bir sürü e, polisle... ...görüşmeler yapılmış. Sonuç vermemiş. Polis dağılın demiş. Dağılmayınca... ...tazikli su ve gaz bombalarıyla gruptakiler tarlalara doğru kaçmak zorunda kalmışlar. Hakikaten inanılmaz fotoğraflar var. Ama ben bunun da ötesinde asıl hiçbir gazetede hiçbir televizyonda görüyor musun bilmiyorum. Şu anda İçişleri Bakanı Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanlığı binasında açlık grevi yapılıyor. Herhangi bir gazetede bunun şeyini görmüyorum. Ama diğer hükümet yanlısı olanlardan bahsetmiyorum sadece. Ha tamamında yani Cizre'de Bodrum kattaki yaralılara ambulansların ulaşması için İçişleri Bakanlığında açlık grevi yapılıyor ben bunları çeşitli internet kaynaklarından derlemeye çalıştık biz yani Cizre ile ilgili yazdığınız zaman çıkıyor açlık grevi diye aradığınız zaman Google araması yaptığınız zaman İçişleri Bakanlığında açlık grevine devam eden HDP'li milletvekilleri var. Ve ambulanslar engelleniyor. Bir yaralığın daha hayatını kaybettiğinde söylüyorlar. Ben mesela Biyanet'ten bakıyorum, buluyorum. Diken.com'dan bakıyorum, buluyorum. T24'ten bakıyorum, buluyorum. Ama gazetelerde yok. Ve HDP heyeti sonuç alana kadar devam edeceğiz diyor. Bu son derece dramatik bir şey. Açlık grevleri son en son silah olarak kullanabilecek bir şey. Eğer tırnak içinde silah kelimesini doğru kabul edin kullanmış sayarsanız yani şöyle yazılı bir açıklama yapıyorlar bilindiği gibi Cizre'de bir Bodrum'da acil, tıbbi ve insani yardıma gereksinim duymakta olan yurttaşlarımıza ulaşabilmesi için ulaşılabilmesi için Grup Başkan Vekilimiz Adana Milletvekili e, İdris Baluken Adana Milletvekilimiz Meral Danış Beştaş ve Urfa Milletvekilimiz Osman Baydemir'den oluşan heyetimiz dünden bu yana İçişleri Bakanlığı'ndadır Bakanlık yetkililerinin heyetimize verdiği taahhütlerin hem takım sözler verilmiş ve Cizre'deki görevlilere verdikleri talimatın yerine gelmemesi nedeniyle heyetimizin başladığı açlık grevi sürmektedir diyorlar. Doğan Haber Ajansı'nın haberi bu. Böyle gidiyor. Çok ufak bir çuvaldız batırabilir miyim? Yani konunun ne kadar önemli olduğunu, ne kadar yerinde bir eylem olduğunu... ...olduğu konusunda hemfikiriz galiba. Evet. Yani bir açlık grevi yapılacaksa... ...bunu en görünebilir yerde... ...en gerektiği zamanda yapıldığını evet, söyleyebiliriz. Bu, bu, bundan daha acil bir şey yok. Evet, i̇nsanlar insanlar ölüyor. Her gün ölüyor ve ulaşılamıyor. Yaralılar var. Yani evet. en son en son aşamada yapılabilecek bir eylem. Fakat bu en son aşamada yapılacak eylemi... ...daha önceki yaptığınız eylemlerde çok fazla... ...çok sıklıkla dile getirdiğiniz zaman... ...insanlardaki o tepki eşi de bana kalırsa... ...biraz azalıyor. O yüzden bu eylemleri yaparken çok fazla bu gibi durumlar dışında başka durumlarda yapıldığı takdirde ve ardından da sessiz sedasız vazgeçildiği takdirde yapılan eylemden açlık grevinden e, pek e, toplumda e, itibarı kalmıyor bu eyleminde toplum nezdinde gazetelerin de aynı şekilde diye düşünüyorum. Evet ben. fakat tamamen şeydeler yani inanılmaz bir şey bu. E, hiç bir gazete yok. İçişleri yok, yok. Bakanlığı'nda üç milletvekili açlık krevi ve bu, bu sorun çözülene kadar devam ettireceğiz diyorlar. Ankara'da başkent merkezinde oluyor bakanlıklarda ve herhangi bir gazetede görmüyorum. Merak edenler için söyleyeyim Yeni Şafak gazetesinde başkanlık için referandum deniliyor. Star gazetesinde başkanlık için millet hazır deniliyor. Sabah gazetesinde yerli anayasa milli başkanlık deniliyor. Akşam gazetesinde vekiller değil asiller karar versin başkanlık tartışmasında e, alakalı bir evet, haber Cumhurbaşkanı geliyor. Cumhurbaşkanının yaptığı açıkla. Amiral gemisine bakalım. O da aynı şeyi söylüyor. Erdoğan yeni anayasadan beklentisini açıkladı. Kuvvetler uyumu. Bir de 400 metre. Ha evet. O vermiş hürriyet gazetesi açlık grevini değil ama. Ambulanslar gün içinde 3 kez harekete geçti ama binaya 400 metre yaklaşabilmiş Yani Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti toprakları içinde bir haritada yayınlamışlar Bu zaydan fotoğraf çekilmiş yani uydudan Cizre Devlet Hastanesi bak şurada yaralıların mahsur kaldığı ev, bak şurada. Ambulansların ana bekleme noktası bak şurada. Ambulansların en çok yaklaşabildikleri yer bak şurada. Ya bu bir, yani bilmiyorum trajikomedi diye bir kavram varsa yeryüzünde herhalde budur. 400 metre krizi diye vermiş. Hiç bize vermiş ama gösteri bizden vermiş. Evet. Diğer gazetelere baktığınız zaman dün e, Cumhurbaşkanının başkanlık tartışması sırasında kullandığı atasözü geliyor insanın aklına. At sahibine göre kişner diyor. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milliyet öyle mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan mı kullanmış bu hata Alt sahibine göre kişiler demiş başkanlık tartışmasında alakalı örnek verirken. Görevimiz yaşatmak diye vermiş Milliyet gazetesi. Bak Bodrum'daki Bodrum'daki yaradılar tartışması için art niyet var demiş. Filan falan. Habertürk'te de evet, milletimiz karar versin başkanlık. Hiçbir gazetede ne açlık grevi var ne de hürriyet dışında. Ee, o da bir... Trajikomedi halinde vermiş, bulaşamıyor. Üç kez harekete geçti ama binaya 400 metre yaklaşıyor. Ambulanslar diye veriyor bu trajedi. Peki bir ara verdik. Açık gazdı. Be Sedated Yani Beni Sakinleştirin Ben Sakinleştirilmek istiyorum Diye The Ramones Grubundan dinlediğimiz Bir Parçayla Devam Etti Programımız Tommy Ramone Asıl Adı Thomas Erdey Erdey Tamash Daha doğrusu Tamash 29 Ocak 1952'de Budapest'de de, Macaristan'da Doğmuş Amerika'ya Gelmiş Ve Bu Punk efsanesi grubun kurucularından biri olmuş. Adını da Tom, Tommy Ramon olarak değiştirmiş. Zaten grubun bütün elemanları Ramon ismini almışlar daha sonra. The Ramones deniyor kendisine. Prodüktör, müzisyen, besteci, şarkı yazarı ve orijinal üyelerinden kurucu üyelerinden biri. Punk rock grubu The Ramones'un doğum gününde çok kuvvetli e, sistem eleştirileri de getiren ilginç bir grup. Başbakan Davutoğlu kızmış aynı zamanda e, Cumhuriyet Halk Partisi lideri e, Kılıçdaroğlu'na. Biraz eski bir haber ama neden kızmış olduğunu söyleyeyim. Konuyla alakalı olduğu için e, bahsedebiliriz. Buradan kendisine sesleniyorum. Açık bir intihaldir. İntihal de bilmez o ama hırsızlıktır. Akademik hırsızlıktır. Hafızası zayıf, idrakide düşük olduğundan yeni bir şey keşfettim sanıyor. Stratejik derinliği okumak zor. Ama onu anlamak, e, anlama, on, onu anlayamaz da. Hadi açsın yeni Türkiye sözleşmesini okusun demiş. Akademik intihal ile alakalı olarak e, konuşmuş konu da şey e, CHP'nin e, 100 Yılın Projesi olarak açıkladığı projenin kendi kitabı ve Ak Parti bildirgisinde intihal olduğunu söylemiş ama intihar tipi suçlamalarına göre bir program evet, yok evet, ama evet. bir de şeydi intihal var. Yapıyorlardı zaten öğrenciler de şimdi hiç yim diye kadar yapmıyorlarmış gibi öğrencileri savunacak halin yok herhalde. Ama işte bir wikipedia diye bir şey çıktı siz biliyor musunuz? Yani ben duymadım beni. Bir de. defa <gülüyor> adamım. Yanlış yerden sordu kusura bakmayın. Ee, çok kolay intihar yapılabiliyor. Anlaşılması da kolay oluyor. Bundan sonra biraz daha tolerans göstersinler. Yani normalde akademik açıdan suç olmadığına göre intihar artık. Bunları Öğrenciler için de biraz şey olsun Tolerans eşiği yüksek olsun Savcı Fidan'a söylesen Wikipedia makalelerinin evet. Türkiye'nin akademik şeyinde literatüründe Böyle kopyalanıp kopyalanıp aynı şeylerden Bahsedildiğini düşünürseniz bir borgesi Hikayesi gibi her şey herkes aynı şeyden Bahsediyor ama farklı Başlıklar altında Evet şimdi ee, Ve gidişat üzerine birazcık da konuşalım. Şimdi bu Türkiye'deki fevkalade derinleşmekte olan berbat bir hale gelmiş olan bir ortam var. Aynı zamanda ifade özgürlüğü ihlali konusunda da birinci olduğu ortaya çıkıyor Türkiye'nin. Bu övünülecek bir şey değil ama 2015 istatistiklerine göre Alkır İnsan Sanakları Mahkemesi'nin 2015 istatistiklerine göre Türkiye 2015'te 79 kez tam İHAK ihlal ettiği için mahkum edilmiş. Yani bu sayısız başvuru var da mahkum edildiği sayısı Türkiye'nin 79 olmuş ve ifade özgürlüğü ihlalinde Türkiye en çok başvurunun yapıldığı ülke olmuş. 2015 istatistiklerinde. Nasıl yani? İki, üçüncü ülke olmuş diye yazıyorsun NTV'nin haberinde. Hayır. bir anetin haberi bu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ahim 2015 bilançosunda açıklamış Türkiye 2015'e hakkında en fazla dava başvurusu yapılan üçüncü evet. o ülke olarak kapatmış. Avrupa diğer iki ülke hangisi diye sorarsanız Rusya tabi şüphesiz. Rusya, e, Türkiye, İtalya, Macaristan, Romanya, Gürcistan birinci ülke Ukrayna. Ukrayna ve Rusya e, bir iki. Başvurularda Üç. ilk üçte diyor evet. Peki ayrıntısına bakınca öyle görülüyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin en fazla başvuru yapılan üçüncü ülkeymiş Ukrayna evet Rusya ikinci Türkiye'de üçüncü 8.450 dava varmış Ukrayna'da bir iç savaş durumu olduğunu da yani ne durumda olduğunu son bilmiyoruz ama iç savaş hali olduğunda muhakkak Baş, o zaman şöyle mi anlamam lazım başvurularda üçüncü ama cezalarda birinci mi hayır şimdi netleştiriyorum Türkiye ifade ve düşünce özgürlüğü ihlalinde Avrupa birincisi. Avrupa birincisi. Evet. Hı hı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ahimin 2015 bilançosuna göre Strasbourg'da yayınlanan istatistiklere göre hakkında en fazla dava başvurusu bulunan üçüncü ülke. Hı hı. Hakkında verilen cezalarda bir Türkiye hakkında verilen cezalarda birinci sırayı hangisi almış? Adil yargılanma hakkı. Bu adil yargılanma hakkı. Hı. Sadece ilaliyetle... adil yargılanma hakkından bahsediyoruz evet. Ve 28 düşünce ve ifade özgürlüğü ihlali cezasının 28'in 10'unu Türkiye almış. Yani düşünce ifade özgürlüğü konusunda eşi yok Avrupa İnsan Ahim'de. Ama sevinebilirim değil mi? Yani iç savaşın olduğu Ukrayna'dan ve muhalif liderlerin enselerine kurşunlarla öldürüldüğü Rusya'dan... Rusyalardan üçüncü 3. olduğumuz için gayet mutlu hissetmem lazım kendimi. Birinci değiliz. Belki de şey biraz daha ayrıntılı bakmak lazım... Genelde üçüncü olabilir ama ifade özgürlüğü de birinci olması da muhtemel. Şimdi biraz evet. daha bakmak lazım. Evet. evet. Yedi Avrupa ülkesi hakkında da hiçbir ihlal kararı vermemiş. Çek, Andorra, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, İrlanda, Monako Hollanda ve İsveç'te hiç ihlal yokmuş. Yakındır evet. göç mevzusu yüzünden ortaya çıkabilecek olan davaları şimdi yakın zamanda da görebiliriz. Şimdi geçeceğiz herhalde ama şeye geçelim şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nden Zika virüsüyle ilgili bunu birkaç hafta önce ilk defa söz konusu etmiştik üzerinde durmuştuk son derece önemli bir konu bu ve dünyayı tehdit ettiği de Danimarka'da da görüldüğü haberi de var. Sağlıkçı dostlarımızdan gelen çeşitli iddialar da var açıkçası. Yani bunu insanlığın sonunu getirebilecek bir virüs olduğuna dair de çeşitli inanışlar varmış. Evet. Bunu önümüzdeki hafta muhakkak Selim Badur'la konuşmalıyız. Yani Dünya Sağlık Örgütü, WHO, Güney Amerika'da World Health Organization, Güney Amerika'da binlerce bebeğin beyinlerine hasar veren Zika virüsünün 3-4 milyon kişide görülmesinin beklendiğini açıklamış. Bu çok önemli bir şey çünkü e, ya yani acil toplantı yapıyor ve Doktor Margaret Chan, e, Dünya Sağlık Örgütü'nün direktörü olan Margaret Chan virüsün çok hızlı patlama halinde, infilak halinde yayıldığını açıklamış. Explode kelimesini kullanmış. Bebeklerin küçük beyinlerle doğmasına neden oluyor. Mikrosefali küçük Kafa hastalığıyla direkt bağlantısı olup olmadığı kesin olarak bilinmiyor. Tedavisi yok, aşısı yok. Alarm seviyesinin çok yüksek olduğu, hayli yüksek olduğunu duyurmuş. E, hafif ateş, döküntü, kas ağrısı ve göz kızarması gibi belirtiler. Bir haftadan fazla etkilemiyormuş. Kesin bir tedavisi ve aşısı yok söyledik. Ve Avrupa'ya sıçramış işte. Danimarka ve Birleşik Krallık'ta, Britanya'da da virüs taşıyan hastalara rastlanmış. sinekler taşıyor ve özellikle hamileler için risk teşkil ediyor. Çünkü çocuğa geçiyor. El Salvador Sağlık Bakanlığı bu nedenle iki yıl boyunca hamile kalınmamasını önermiş. Yani Türkiye'de Brezilya'da şu anda devam ilk, etmiyor. İlk Brezilya'da uyarı geldi. Hamile kalmayın dediler. İlk Brezilya'da evet. görülmüş. Sonra El Salvador'dan geliyor haber şimdi. Yani yine Brezilya'da mikrosofili hastalığı bebeklerden normal yılda ortalama 200 bebekte görülürken virüsün yayıldığı 2 mayından itibaren bu sayı 4000'e ulaşmış durumda deniliyor. Türkiye'ye gelir mi? Türkiye'ye henüz kesin bir risk olarak görülmüyor ama Danimarka'ya geldiyse Türkiye'ye neden gelmesin diye kafalarda soru evet, işareti olabilir. Semptomlar arasında normalden küçük kafa boyutları, beyin gelişiminin normal hızın altında kalması, başın çevresi 31,5 ila 32 santim arasında altında kalıyormuş. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 25 bin çocukta görülüyormuş. Virüs hakkında çok fazla şey de bilinmiyor. Virüsün insandan insana geçip geçmediği henüz bilinmiyormuş mesela. Ama böyle bir vakaya rastlanmasa da uzmanlar cinsel yolla bulaşma ihtimali konusunda da uyarıyormuş. Hayır sivrisinek asıl işte. Yani köysel iklim ile evet. ilgisi de... O zaten Tamamen. çok önemli yani hayati bir şey, Guillain-Bar sendromu gibi hastalıklara da yol açabiliyor. Nadiren sinir sistemini etkiliyor ve felç oluyorsun. Çok ağır bir şey. Yani Zika virüsüne yakalanan kişi hamilelik döneminde anneden bebeğe geçiş olabiliyor. E, Taşı Aedes diye adlandırılan sivrisinek. Virüse yakalanmış kişiyi ısırıyor ve taşıyıcı sivrisinek daha sonra sağlıklı bir kişiyi ısırarak virüsü bulaştırıyor. Böyle bir durum. Şimdi, Şimdi iklim değişikliğiyle ne alakası var derseniz araştırmacılar e, kuzey bölgelerinde yoğun yağışlar görülürken diğer yanda kuraklığın gözlemlendiğini söylüyor. Yağmurların yarattığı su birikintilerinde sivrisinekler çoğalıyor sel ve kuraklık su birikintilerini ve burada kaynaklanacak olan, buradan ço çoğalacak olan sivrisinek ve kemirgenlerden geçen hastalıktan artmasına neden oluyor. Araştırmacılar fırtına ve sellerin aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerde de kolera salgını arttırmasını bekliyormuş. Hali hazırda zaten savaş olan bölgelerde bir büyük bir kolera salgını var. Çünkü seller kirli suyun içime suyuna karışmasına neden oluyormuş. Bir de ormansızlaştırmayı bunun üzerine koyun? Dünya Sağlık mi? Örgütü'nün yaptığı bir açıklama vardı. İklim değişikliklerinin bu yıl İttimiz değişikler ötürü bu yıl 60 milyon insana sağlığının olumsuz etkileyeceğini geçtiğimiz hafta söyledik. Değil evet. Değil 60 mi? milyon, evet. İşte bu da onlardan bir tanesi. Şimdi bir başka facia daha devam ediyor Flint şehrinde. Yani bize uzak küçük bir şehir diye bakmamak lazım. Muazzam önem taşıyan bir olay, şey zehirlenmesi, kurşun zehirlenmesi oldu ve. Amerika Birleşik Devletleri'nde dünya çapında bir skandal. Aslında e, büyük ölçüde nüfusun yoksullardan ve siyahlardan oluştuğu yani beyazlar dışındaki gruplardan oluştuğu bir yer. Flint şehri. 100, 102 bin nüfusu var. Fakat durum şu iki yıldan beri Flint'in bütün çocukları, istisnasız bütün çocukları kurşun zehirlenmesine uğradı. Çünkü en zehirli Atıkların bulunduğu nehri bağladılar tasarruf gerekçesiyle ve bunu bilerek yaptıkları da ortaya çıktı. Cumhuriyetçi şeyin valinin, Michigan valisinin iki yıl boyunca bu trajedi devam etmiş. Hmm. Hepsinin bilindiği de şeyden açığa çıktı ve atanmış bir görev. Şimdi var ya böyle Leyla Hanım'la bilmem kimle bakanlıktan konuşuyorlar. Orada hı hı. da öyle yapılıyor. Aa Huron diye buzullardan taze su alan şehir bunlara çoktur diyorlar herhalde. Yani bu yoksullara ne, ne gerek var şimdi siyahlara? Susuz adına. da yaşayabilirler. Hayır onlara kirli su da olur diyorlar. Fakat muazzam bir şey oldu. Ya da biraz daha para versinler şişe de alsınlar. ...geri döndürülmez... ...beyin e, şeyine uğradı... ...bütün çocukları... E, ...zekar evet ...her çocuk... E, ...yani Michael Moore bir... E, ...açık mektup yazdı... ...bir de dilekçe... Yazdı, e, ...şeyin... ...valinin... ...soruşturulması hatta tutuklanması... ...ve hapse atılmasını istiyor... Ve neler yapılabildi ...bir yani Müebbet hapse mahkum olmuş gibi diyor. Müebbet bir ceza verildi. Kurşun zehirlenmesi, ömür boyu çocuklar IQ'ları yani zeka seviyeleri en az 20 puan Hı. düşük olacak. Ve hatta ailelerin bir kısmı şey diyordu. Annesi mesela çocuğum sınıf birincisiydi. Şimdi birden bire kayıtsızlık ilgisizlik başladı diyor. ...iki seneden beri. Zaten iki senedir devam ediyor. Ve e, ayrıca e, e, okulda başarısız olacakları gibi bütün bütün bilimsel bunlar yani binlerce bebek e, üç yaşın altındaki çocuk ve hatta üstündeki çocuklara ve onların anasına babasına olanları ailelerine de hiç söylemesek bile bu binlerce çocuk geri döndürülmez bir şekilde hükümetin aldığı kararla oldu. Neoliberal politikalar böyle bir şey işte. Evet. Ve şunu söylüyor, yani yardım ediyorsunuz, harika bana yazdınız diyor Michael Moore. Hepinize nasıl yardım edebilirim iki yıllık bu trajediyle diyor. Maalesef edemezsiniz, size dürüst bir cevap vereyim diyor. Artık düzeltilemez bir durum diyor. Yardım edemezsiniz. Çünkü bu bir müebbet hapse, mahkum olmak gibi bir şeydir. iki yıldır işte, yani ne kadar... Türk yazarsanız yazın diyor. Para ver, gönderirseniz. Fiji suyu meşhur kristal gibi ya da Poland Spring diye çok meşhur şişe suları senin söylediğin onları da gönder. Artık bu onların masumiyetini ve sağlığını normale geri Bir Bilerek yapıldı bu diyor. E, vergi Vergi kaçırdılar diyor. Ve ondan sonra da İnanılmaz yardımlar oldu. Pearl Jam'den yüz bin şişe su gelmiş. Detroit Lions kulübünden takımından yüz bin şişe su. Paf dedi Mark Wahlberg bir milyon şişe su. İnanılmaz harika. Fakat diyor ki 102 bin şey var diyor. Michael Moore Flint e, e, sakin'i zaten kendisi de. Ortalama 190-200 litre. E, suya yani yemek pişirmek içmek yıkanmak e, bulaşık yıkamak ve içmek için diyor yani tuvalet e, şeylerini filan katmıyor evet. buna e, arabayı yıkamak filan çiçekleri sulamak için fakat 100.000 bin şişe su bir kişiye bir şişe, e, yani Flint'in yüz bin nüfusuna bir kişiye bir şişe demektir diyor yani bir gün dişini bile fırçalamak ancak işte yeter diyor. Yani asıl bu inanılmaz bir felakete yol açtı bu sistem diyor. Yani dünyada hiçbir terörist örgütü yüz bin kişiyi her gün iki yıl boyunca her gün zehirlemeyi başaramazdı. Bunu bilerek hükümet yaptı diyor oradaki. Ve ekonomik ve ırksal bir deney yaptılar diyor. Onun için de şunu yapmaları gerekiyor. Derhal görevden alınmalı ve tutuklanmalı Rick Snyder vali Michigan eyaletinin öde Ödemesini sağlamak gerekir eyaletin ödemesini sağlamak gerekir federal hükümetin devreye girmesi gerekir diyor obamaya çağrıda bulundu federal gitmedi o adamı Fema, FEMA gelmesi gir girmesi devreye diyor ve sağlık kontrol sistemi, merkezi sağlık, federal bir mesele diyor. Ve terk etmek isteyen bütün Flint ahalisinin terk, eh, tahliye edilmesi gerekir. Orada zorla bu trajedi tutamazsın diyor. Kalmak için, kalmayı isteyenler de FEMA özel olarak bir geçici su sistemi kurmalı. 200-210 litre vermeli Ve muslukların kontrolü de uzakta bir yerde olmamalı diyor. Onların evinde olmalı bir kilometrelerce gitmemeli diyor. Türkiye'deki yaralılar gibi evet. geliyor aklına insanın. İnsanlığa karşı bir suç işlendi ve ne yaparsanız yapın bunu unutmayacak şey diyor. Bundan çok daha iyisini hak ediyoruz demiş. Yani bütün kuralları çiğnediler, yok ettiler diyor. ...ve kayıtsızlıkla... ...bundan çok daha iyisini hak ediyoruz... ...demiş ki bu... ...belki önümüzdeki hafta... ...çok daha ayrıntılı olarak ele alabiliriz... ...Franco Bifo Berardi'nin... ...bir... ...çok ilginç bir yazısı çıktı... ...şey diyor... ...nekro ekonomi... ...nekrokapitalizm diyor... ...ölüm kapitalizmi diyor... ...savaşta özelleştirildi zaten... ...buraya geldik sonunda... diyor. ...buradan çıkış yolu var mı... ...onu tartışacağız... ...o yazıyı okuyacak zamanımız yok bugün... ...maalesef ama... ...önümüzdeki hafta... ...daha etraflı... ...tartışma fırsatı budur... ...çok ilginç bir tartışma konusu... ...önemli görüşler var... ...işte durum bu... ...ve ikisi arasında çok yakın bir bağlantı var... ...Zika ile... Bu Flint'teki kurşun zehirlenmesi arasında muazzam yakın bir bağlantı var bana sorarsanız. O da e, neoliberal politikaların bütün dünyada egemen olan neoliberal politikaların işte e, şirketler vergi kaçırırken muazzam surette yoksul kesimlere de her türlü e, yıkımı sağlayacak tasarruf tedbirlerinden kaynaklanıyor. Ikisinde. Hollanda gibi çözemez miyiz? Bütün sorunları bir gemiye doldurup başka ülkelere göndererek çözemez miyiz? Evet onu da konuşamadık bugün. Yani, Hollanda... Kolay oluyor göç, yok mu bu işi ...göçmen krizine çözüm önerisi gemilerle Türkiye'ye geri gönderelim demiş. Ege'de bu arada da yeni bir göçmen teknesi battı. 12 ölü, 8'i çocuk, dörtte 3'ü. Ve e, İsveç 10 binlerce sığınmacıyı sınır dışı ediyormuş. E, sığınma başvurusu kabul edilmeyen 10 binlerce kişiyi sınır dışı nereye... ...Makedonya-Yunanistan sınırını kapatmış... ...işte şeyde... ...Franco Bifo Berardi tam da bunları yazıyor... Evet. ...bir yandan da... ...böyle bir 3. Dünya Savaşı'na gidiyor... ...IŞİD'in de 19 ilde 26 hedefi olduğu ortaya çıkmış... ...şimdi ele geçirilen bilgilerde... ...bilgisayarda Yunus Durmaz'a ait... ...Ankara Garı Katliamı'nın sanıklarından... ...azmettiricisi... ...deniyor... ...19 ilde 26 ayrı noktayı hedef almış... Bir IŞİD militanı da kanguruyu canlı bomba yapacakmış. Bu da son nokta. Bifo Berardi onu da anlatıyor. Özelleştirilme savaşta de zaten tam bir reklam ajansı olarak böyle çalışıyor diyor zaten. Okursan böyle topluyor diyor. Macera, sağlıklı mutlu olursun bizi seçersen diyor reklamlarda. Çünkü kanguruya şey, kesesine patlayıcı yerleştirmeyi hesaplamış sevdet besim ramazan adlı 19 yaşındaki genç üzerinde de ışıd yazacakmış kanguru yakalanmış ama patlamamış böyle erdoğandan da özellik konusunda bir tepki var dünyayı başlarına yıkarız demiş bu kadar işte Financial Times'da Türkiye'de demokrasiyle ilgili kaygılar acayip arttı demiş. Haberlerimiz bunlar. Açık, Açık gazete. gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın sizin. Merhaba. Gü Merhaba. Günaydın sizin. Evet, <gülüyor> evet. Ağır bir ortamdayız. Hem içte hem dışta doğrusu çok iğneci boyutları olan bir şey sayılmaz. Şimdi Zika krizi de gelmek üzere çok ciddi boyutlarda bir virüs. Evet. O da küresel iklim değişikliğiyle doğrudan bağlantısı var. Evet. Bu, bu tabi çok önemli. E, aslında o konulara hiç değinemiyoruz. Türkiye'de neler olup ile ilgili hiçbir şey e, bu konulara giremiyoruz. E, o kadar çok kendi ağır gündemimiz var ki kendi ağır dertlerimiz var ki her zamanki gibi ne Türkiye'de olan e, ne de onun dışında dünyada olan böyle şeyleri derinlemesine artık biz gene çaba gösterirdik eskiden. Artık onu da çok fazla yapamıyoruz. Neredeyse tamamen Türkiye'nin içine kapandık. Bir yandan dışarıya bu kadar açılmış bir ülke eskisine göre. Fakat kafa olarak giderek içeri kapanıyor <gülüyor> Bu da e, Türkiye paradokslarından bir tanesi. O kadar aslında çok var ki. E, geçen gün de yazımda yazdım. Türkiye paradoksu diye. Evet. Hep bu bölünme korkusu. Benim e, çocukluğumdan, e, bebekliğimden beri vardır. Onun öncesinde vardır. Bütün e, cumhuriyet, daha... E, Kesin tarih bununla geçmiştir aşağı yukarı ee, ama e, tam da özellikle şu dönemde yani eskiden de çok yanlış politikalar benim sende uygulandı ama şu dönemde yangına körükle gidilmesinin ve Türkiye'nin hakikaten bölünmesine karşı politikalar üretilmeye çalışılıyorsa tam bölecek politikalar üretilmesinin devlet tarafından gerçekleştiği bir dönem. Ee, tabii en e, acı şeylerden bir tanesi de işte medyanın e, bu kadar bilginin özgür olacağını düşündüğümüz bir çağda tamamen sanal bir gerçekliğin e, medya aracılığıyla pompalanıyor olabilmesi. İşte hep söylüyorum kaç programdır bunu tekrar ediyorum. O temizlemek gibi lafların herkesin ağzına dolanabilmesi. E, dün işte başbakanın da bir açıklaması vardı. Cizre ve Sur 2-3 e, gün içinde birkaç gün içinde temizlenecek diye. <gülüyor> yani Öz yönetimi Sanki dediğim gibi işte Geçen hafta da tekrar etmiştim ee, Sanki böyle bir şey yapılıyor Böyle bahar temizliği yapılıyor Şen şakrak ee, Her şey böyle insanlar ölmüyorlar ee, Bunun e, temizliğin Sonucunda böcekler temizleniyor Sadece <gülüyor> gibi bir şey insan yok yani orada Evet tamam ee, böceklerce şey. Yani bir de e, aynı bağlantıda Belki şeyi de görebiliriz Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da Türkiye'de özellik adı altında devlet içinde devlet kurmaya çalışanlar var dedikten sonra dünyayı başlarına yıkarız. Bunun böyle bilinmesin lazım demiş. Evet, tabii o, o dil o son derece saldırgan ve e, milliyetçiliğin tabii sadece medyanın körleştirmesi değil milliyetçiliğin de körleştirmesi söz konusu. İşte ne zaman e, bu konuyla ilgili bir söz edilse işte şehitlerle ilgili bir şey söyleyemiyor musun? İşte terör örgütüne laf yok mu? Hemen ağzını tıkamak için insanların bu laflar geliyor. yani Bütün insan canı elbette önemli. Bu tartışmayı yapıyor olmamalıyız zaten. Asker veyahut da değil veyahut da o veyahut da bu. Ama aynı şekilde tartışmanın öbür tarafını aslında şu an devlet yapmış oluyor. Oradakiler aslında sivil değiller. Cidredekiler. Evet bu Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... ...yaptığı konuşmadan geçmeden önce... ...benim en sevdiğim e, atasözünü de kullanmış... ...onu da tekrardan değineyim... ...daha doğrusu açıkçası da değinememiştim... ...tam olarak ne söylediğini biraz önce pardon... E, ...Erdoğan demiş ki bu konuşmasında... ...bunu başaracak birikime ve ferasete sahibiz... ...at sahibine göre kişiler diye... ...güzel bir atasözümüz var... Hiç şüphesiz her sistemi işletecek olan orada sorumluluk üstlenecek olan kişilerdir. İyi bir yönetici vasat bir sistemle de güzel işler başarabilir. Ama iyi bir sistem vasat yöneticilerle de işlerin belirli bir düzeyin altında düşmeden yürümesini sağlar demiş. Şu andaki durumumuzda... E İyi bir sistem mi var yoksa vasat yöneticiler mi var hangisi var ben kafam karıştı şimdi aslında vasat bir sistem var tabi iyi yöneticiler şimdi burada sivrilebilirler. sonra da iyi bir sisteme geçeceğiz orada zaten yani önemi olmayacak Hı. ama o zaman herhalde vasat sistemde iyi işler başarmış olan bugünün kahraman karmakamları muhtarları vesaire mükafatlandırılacak yeni bir o devrim tamamlandığında ben evet, <gülüyor> layin bulduğunda fakat pek de öyle gözükmüyor şimdilik, en azından şimdilik. Metropol araştırma, şimdiye kadar işte yıllardır sürdürdüğü, sanırım yaklaşık 12 yıldır sürdürdüğü araştırmalarında yeni bir format uygulamaya başlamış ve İngilizce'de raporlarını yapmaya başlamış. ...benim de elime geçti... ...geçen ay e, diye ...Türkiye'nin nabzı diye işte yaptıkları rapor... ...hakikaten şeye bakıldığında sevindim yani... ...çok profesyonel bir rapor... ...direkt Türkiye'de böyle şeyler de yapılabiliyor... ...hala bu akademik standarta çok önem veriyorum... Şeye, hala e, doğru düzgün bir takım bilgiye dayalı işler yapılabilmesine çok önem veriyorum. Çünkü bu işler giderek azalacak gibime geliyor bu ortamda. Zaten çok e, profesyonel bu açıdan güzel çalışmalar, e, kamuoyu araştırmalarıyla ilgili, istatistiki e, verilerle ilgili e, çok fazla karşımıza çıkmayabiliyordu. E, çok ortada rakam dolaşıyor ama hangisine güvenebilirsiniz nedir çok belli değil. Hakikaten metropor iyi çalışmış, e, haklarını vermek lazım. E, ve oradaki veriler e, baktığımızda başkanlık sistemine olan desteğin, e, aralık verileri oldukça düşük olduğunu gösteriyor. AKP tabanı dahil olmak üzere. Neyin düşük olduğunu gösteriyor sizin? Efendim? Neyin düşük olduğunu gösteriyor dedi Başkanlık sistemine desteği. evet. evet. Yani baktığımızda genel olarak hala halkımızın yüzde sadece 31'i başkanlık sistemi diyor Kim başkanlık sistemiyle ilgili aralığa gelindiğine gelinene kadar bir kamuoyu oluşturulmaya çalışıldı. Ya yani en azından Erdoğan severler, Kemik Erdoğan kitlesinin. Ee, reis bunu istiyor diye artık başlangıç sistemini benimsemiş olması beklenir toplumumuzda ama oran yüzde 31 olarak çıkıyor ve yüzde yüzde 52.4'ü halkın bu e, parlamenter sistem e, desteğini veriyor e, parlamenter sistemden yana tercihini kullanıyor ve e, AKP seçmenlerinin yüzde57 Destek veriyor Ş şeye, başkanlık sistemine. %42,5 evet. neden korkuyor peki? %52,4. 52,4 bu şekilde konuşuyor. Geri kalan işte... 52,4 parlamenter sistemi destekliyor. Yani geri kalan neden korkuyor da desteklemiyor? Şimdi orada tabii spekülatif yorumlar yapabiliriz. Hı -hı. Ben raporun geneline bakarak şunu söyleyebilirim. Mesela ekonomik konularla ilgili... Ciddi kaygılar var zaten bütün araştırmalarda şimdiye kadar yapılan işte Ali Çarkoğlu'nun mesela araştırmalarında vesaire kendisi de vurgular zaten. İki mesela sonuç çıkar ortaya terör ve ekonomi kaygılar terör. var temel kaygılar var. son dönemlerde çatışmasızlıkla beraber terör kaygısı en büyük kaygılardan bir tanesi olmamaya başlamıştı halka arasında ekonomi daha çok ön plana çıkıyordu. Fakat son aylarda birdenbire özellikle işte e, tabii ki o çatışmaların başlaması. Çatışmaların başlamasından sonra da söylemin bu konuda çok sertleşmesiyle beraber e, çatışmalar başladıktan sonra e, belli ki hala bir durdurulabilir ümidi vardı insanlarda. Fakat giderek işin keskinleşmesi e, ve söylemin bence burada çok etkisi var. Politik söylemin e, Giderek devletin bir yekpare bir vaziyette e, çatışmaların arkasında, çatışma sürecinin barış değil de çatışma sürecinin arkasında duruyor olması e, halkı da bu yönde yönlendirdi. Ve şu an terör e, tabii ki en büyük kaygılardan ekonomiyi de geride bırakıyor. E, fakat e, buna rağmen hala toplumda e, benim daha sonra başka gördüğüm araştırmalardan ve Türkiye'nin altında Ocak'taki bölümde Kürt sorunu ile ilgili sorular da var. Oradan gözlemlediğim kadarıyla e, hala e, bu kadar propaganda, bu kadar bu üstünde konuşulmasına rağmen, bu kadar negatif algıya rağmen hala e, barış diyen çok sayıda insan var. Barışı önceleyen ve e, geçmişe e, oranla işte bu e, müzakere süreci tamamen hataydı diyenlerin sayısı artıyor. E, barışla ilgili bir şey yapılması tamamen hataydı diyenlerin sayısı artıyor. Fakat yine de toplumda... E, Soğunluğu oluşturuyorlar gibi bir durum yok henüz. Ama yaklaşı, yaklaşılıyor. Böyle bir medya yoluyla işte demek ki algılar e, şekillendirmeye devam ettikçe e, fikirler maalesef değişebilir. Aynı şekilde başkanlık sistemiyle ilgili desteğinde yükseldiği görülüyor Ocak ayında biraz daha. Evet. Demin söylediğim aralık verileriydi. Evet senin de şeyi de ekleyelim mi dünkü Türkiye paradoksu başlıklı yazında. Medyanın durumunu da ele alıyorsun yani terörize olmuş vaziyette bugün Türkiye gerçeklerine göre iki, iki kere iki eşittir beş diye haber yaptırmak için en ufak baskı pardon rica gelse Ankara'dan tüm manşetler tüm ekranlar bu haberle dolar taşar. Oysa bu askeri operasyonlar apartmanda bir şekilde istemediğiniz huzur bozduğunuz düşündüğümüz komşuya karşı nükleer silahla tüm apartmanı havaya uçurtmak gibi diyorsun. Yani bu çok önemli bir nokta çünkü bugün meta biz bunun üzerinde duruyorduk medyanın büyük çoğunluğu, ezici çoğunluğu diyebilirim. Bu çok önemli bir şey. Trajedi yani diyor işte Cizre'de yani yaralılar var. Her gün biri ölüyor. Altı günde altı verildi Tek tek ölüyorlar. Ve evet. ambulanslar ulaşamıyor vesaire. Ve bunu mesela Hürriyet Gazetesi bir tek vermiş bugün o da bir uzaydan yani uydu fotoğrafıyla yaralılar. Şurada mahsur ambulansların bekleme noktası şu. En çok yaklaşabildikleri yer bu. Cizre Devlet Hastanesi gibi binaya kaç metre yaklaştı filan gibi acayip bir haberden ibaret. Oysa bir yandan da işte bu senin yazının diğer kısmında dile getirdiği işte Yükselen milliyetçilik, xenofobi yabancı korkusu da hat safhaya gelmiş durumda. Bütün dünyada yani İsveç, Hollanda falan göçmenleri iade etme, Makedonya sınırları kapatma kararı almış durumda. Yani bir çeşit dünya savaşına doğru, yani Franco Diffo Berardi'nin çok ilginç bir yazısı var. Gelecek olan küresel sivil savaş bir çıkış yolu var mı diye yazdığı bir geç yazıda nekro ekonomi diyor savaşın da dahil özelleştirilmesiyle dünya çapında bir ölüm ekonomisine geçildi. Neoliberal deregülasyon evet. yani her türlü kuralın da çıkarılmasıyla ortadan artık sadece böyle bir IŞİD bile zaten reklam diğer kampanyalarıyla adam topluyor bin lirada maaş diyor gayet Konular, Uygun diyor. konular gündemden düşmüyor. Özellikle bu akademisyenler bildirisine imza atanların başına gelenler gündemden düşmüyor. Bu sabah itibariyle de zaten Bahar Aydın, Cengiz Ekin ve Cesim Çelik hakkında e, gözaltı kararıyla evlerine gidip arama yapıldığı gibi bir haber de dolaşıyor şu anda sosyal medyada. Bakalım bu üç akademisyeni de başına neler gelecek onu da, e, eğer vakti detaylar gelirse aktarırız gözlüklerde evet, de vardı. Işte, e, hükümet işte Krysiyanamampur e, söylüşsünde de Davutoğlu'nun vardı. E, çok e, üstüne basa basa Davutoğlu bizim hiçbir alakamız yok. Bu e, işte akademisyen bildire içeriği yanlıştır ama bizim konuyla alakamız yok. E, yani işte devam, soruşturma yapıyorsa yani. veyahut da bir şey onlara karşı ne tavır alınıyorsa bunun e, sebebi e, halk tepkisi gibi. Yani işte kendinden oluşan tepkiler. Biz hükümet olarak işte böyle tepki gösterin gibi bir şey yapmıyoruz. Harekete geçmiyoruz diye bir şeyler söylemişti. Tabii bu çok acıklı. Şimdi yani or, çok organize bir şekilde ve bir dip, dip dalgası şeklinde aslında halk tepkisi de denilen şeyler örgütleniyor. İşte HDP binalarına saldırı da bu vardı. Bir takım işte hep bu zaten ihbar metodu teşvik ediliyor, ihbar edin, e, haber verin. İşte mesela pa paralel yapı ile ilgili e, telefon açın e, Cumhurbaşkanlığı'na diye bir işte açıklaması vardı Erdoğan'ın. E, ne kadar doğru bilmiyorum ama sarayın telefonları kilitlendi diye de başka bir e, haberle e, dün Vatan gazetesinde e, yorum yapıldığını gördüm bu konuda e, hani hemen karşılık buldu diye. E, e, Aynı şekilde Kılıçdaroğlu'na 500 vatandaş dava açmış toplanarak. Hakaret davası. Cumhurbaşkanına evet, hakaret ettiği için. Bu işte hep halk yapıyor. ya yani halk bizim suçumuz yok. Biz zaten halkız. Bir yandan işte AKP'nin paradoksu da o işte. Evet. Ee, seçkinliği bir anlamda gizli olmak için seçkinliği perdeleyen biçimde bizler. Bizler halkız. Evet. E zaten... E, halkla ayrımımız yok ama bir yandan da işte hükümet mesela böyle şeyi yapmıyor veyahut da e, e, sarayın hiçbir şekilde bu konuyla ilgisi yok e, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, tamamen halk yapıyor halk e, inisiyatifini kullanıyor gibi. Peki, ee, bir şey sorabilir miyim? Tabii... Çok özür dilerim. Sözünüzü kestim yine her zaman yaptığım gibi özür diliyorum ama e, <gülüyor> e, peki Christian Amanpurs şey diye sordu mu? Siz de bir akademisyensiniz. Peki bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu soruşturmalarla alakalı ne düşünüyorsunuz diye sordu. Tam sorusu buydu. Tam sorusu, tam sorusu buydu muydu? zaten. Yani evet, bir akademisyenlerine vurgu yapmıştı. Ee, bunun karşılığında işte akademisyen olarak benim zaten e, Herhangi bir şekilde akademisyenlerin baskıya uğramasını savunmam mümkün değil. Ha, böyle bir zaten şey var, idrak var yani. Içeriği diye hemen zaten ondan sonra geçti. Hani ne kadar kötü bir şey yapmışlar bu insanlar aslında ama ona rağmen e, hiçbir şekilde onlara aslında hükümetin yaptığı resmi taraftan yapılan bir e, bir anlamda taciz, bir anlamda onlarla uğraşma gibi bir durum söz konusu değil. Ee, tamamen işte zaten e, en tabi acıklı olanı ve aslında o söyleşinin bütününde de o durum vardı. Yani Kırkçıya'nın aman son derece e, Türkiye'de sorulamayan soruları soruyor e, ve çok da ikna olmadığını belli ediyor cevaplardan. Hı hı. E, bunu bütün tavrıyla e, fakat tabi Türkiye'de basına pek böyle yansıtılmadı yani sanki e, cevabı verildi işte hepsinin gibi e, işte verilen cevaplardan bir tanesi de işte akademisyenler vesaire bütün bunları söylüyorsunuz ama Türkiye'de ifade özgürlüğü vardır çünkü bakın diplomatlar dahi konuşuyorlar evet, şimdi tam da yani... bu noktada ben de bir şey ekleyeyim evet. <gülüyor> izin verirsen yani Levent Köker'in de önemli bir yazısı çıktı bence Evet. Zaman Gazetesi'nde bildiri kıyameti olgular, ilkeler ve kurallar diye bence bütün dinleyicilere de tavsiye edebiliriz. Çok özlü bir şekilde şey yapmış yani hukuk kuralı nedir, anayasa, kanunlarla kim bağlıdır, devlet, hükmi şahsiyeti vesaire diye. Orada çok önemli bana önemli gelen bir şey söylüyor. Yani e, sokağa çıkma yasağı ilanı nedeniyle ölümler, yaralanmalar ve diğer hak ihlalleri karşısında yani ki, e, bizzat Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin imzalı raporda bugünkü Özgür Düşünce Gazetesi'nde manşet haberi 220 bin sivilin zarar gördüğü Güneydoğu'daki çatışmaların bir 93 bininin göçtüğü, 10.300 bin esnafın zarar gördüğü gibi müthiş rakamlar yani sokağa çıkma yasakları hukuka aykırıysa bu olgulardaki ölümler daha doğrusu öldürmeler nasıl hukuka uygun olur diyor Christian Amanpurgun'u sordu mu bilmiyorum Levent Göker'in bu sorusunu anayasaya ve kanunlara uygun düşmeyen bu olgusal gerçekliğe cevaz veren izin veren ve Türkiye'nin taraf olduğu bir milletler arası antlaşma hükmü var mıdır İkinci sorusu Yoksa Türkiye Cumhuriyeti bu olguların tanımladığı <gülüyor> gerçeklik içinde bırakın olağanüstü hal, o hal ve sıkı yönetimi savaş durumunda dahi ihlal edemeyeceği taraf olduğu milletler arası antlaşmaları dahi ihlal etmiş olmuyor mu diyor. Ve son soru olarak da bir akademisyon olarak da Davutoğlu'nu çok yakından ilgilendirdiğini düşündüğüm bir şey soruyor. Ve tabii asıl soru diyor vatandaşı olduğu devletin hukuka aykırılığı yönünde açık kanaat edilmesine neden olan olgularla yüz yüze gelen bir kamu hukukçusu kendisini kastediyor kendisini evrensel bilgi birikiminin mevcut durumunu öğrencilerine aktarma ve bu birikimin gelişmesine katkıda bulunmakla görevli kılan akademik ahlakını da gözetiyorsa ne yapmalıdır benim cevabım açık siz ne dersiniz merak ediyorum diye bitirmiş evet yani çok kritik bir dönemden geçiyoruz ve e, işte mesela Cizre'deki işte, e, Cizre'de mahsur kalan bir Bodrum katında e, ambulans bekleyen yaralılarla ilgili 23 kişiden bahsediyoruz verilere göre. E, ya yani 19 inde yaralı olduğu ifade ediliyor. Bir de ölenler var yani... ...aralarında 6 ölü. Evet 6 evet. günde 6 ölü var ve açlık krevi... ...başladı Türkiye'nin... ...Ankara'da başkentin merkezinde... ...İçişleri Bakanlığı binasında... ...3 milletvekili açlık krevi yapıyor. Evet ve evet. Bahis hala bir şey... ...yapılamıyor yani burada işte... ...Ankara'da bürokratların... Bakanlık, ...bakanlığın yani... ...kendisinin ve hatta... ...başbakanın... ...işte bu konuda her şey yapılıyor diye hem dışarıya verdiği Meclis'de işte Sağlık Bakanı Meznoğlu konuştu. Evet. Onun verdiği ifadeler var. İşte ama o resmi devlet devletin yani ağzıyla söylediği şu, biz ...saldırıya uğruyoruz ki hürriyette sizin bahsettiğiniz haber de bunu belli ki dile evet, getiriyor. Bu uydu öyle, fotoğrafları evet. falan da çok popüler. Bu strateji uzmanlarımızın falan da hep ellerinde geziyor. Bir öyle uydu fotoğraflı bir şey görürseniz haber ve aynı zamanda bir strateji uzmanı size bir uydu fotoğrafı sallarsa bilin ki o servis edilen bir şeydir ee, hiç kimsenin öyle oturup çalışıp ay Cizre'de şu mahallede şu var ondan sonra şu kadar da yakında bu var bilmem ne falan gibi bir bilgisi veyahut da donanımı Türkiye'de yoktur yani o resmi taraftan eğer servis edilmiyorsa ee, fakat bu e, tavır yani bu propagandanın ötesinde işte bu insanlar siviller ve bu e, hep söylenen işte bunlar da sivil değil aslında bunlar terörist güvenlik dün mesela haberlerde verilen çok işte güvenlik kaynaklarının çok güvendiği istihbarata göre bu insanlar sivil değiller ve oraya işte sağlık çalışanları da girerse işte bu tuzakları varmış bilmem neler varmış vesaireymiş. Bunu işte en büyük haber kanallarınız bu propaganda da yapıyor nedir güvenlik e, güçlerinin söylediği işte güvenlik. Kendilerinin çok güvendiği güvenlik istihbaratına göre e, böyle bir şey yani ortaya atılıyor ve ondan sonra bu insanların orada göz göre göre ölü, ölmesi ve en kişiler acısı biçimde ölmelerine göz yumulsun isteniyor. Şimdi ve, e, bir anlamda işte ambulanslar girdi girmedi işte aslında hükümet iyi yardım etmek istiyor ama aslında işte saray bunu engelliyor falan gibi spekülasyonlarla. Tamamen e, kafalar bulandırılarak e, aslında ortak bir sorumluluk var bir devlet sorumluluğu var burada işte o çok güvenliği ihbaratı e, medyaya verenlerde de var sorumluluk e, hükümette yüzde yüz var bir artık her herhangi bir iki gün içinde temizlenecek, tırnak içinde temizlenecek diye Davutoğlu'nun ifade ettiği başbakanın yerine bir ambulans giremiyorsa ben ne diyeceğim bilemiyorum. Ve velev vatandaşlarımız arasından da ve siyasetçiler arasından da bunun söyleyenler olduğunu ben birebir biliyorum. Onlar ama terörist zaten. E şimdi bu böyle bir savaş hukuku yoktur. Savaş hukuku diye bir şey var yani. insanlar bunu oluşturmuşlar. Anlaşmalara bağlamışlar. E i̇nsanlar ölüme böyle kanaya kanaya ölüme gitsinler diye bir şey yok asıl savaş okulunda. Evet şüphesiz ona... yani bu Cenevre konvansiyonlarına filan da ciddi şekilde aykırı yani savaş suçları mahkemesine gönderilecek suçlar işleniyor olabilir yani. Senin dünkü yazında da bir de başka çok önemli bir nokta vardı onun ona da değineyim. Yani yani Cizreli, Surlu, Silopili geleneksel ailelere ne oluyor? Yani geleneksel aile değerlerine uygunluğu devlet denetiminden geçirilen projeler var bir yandan. Medya içeriklerini, sosyal medya dahil bundan geçirilmesi projeleriyle uğraşırken Cizreli, Surlu, Silopili geleneksel ailelere ne oluyor peki diye soruyorsun. Yani yanlışlıkla çatışma bölgelerinde doğmuş orada yaşayan bir aileyseniz Göçemeyip evinizde kaldıysanız sadece çarşaftan beyaz bayrağın koruması altındaysanız tırnak içinde devletin değil. Göçtüyseniz de artık başınıza işsiz güçsüz yapayalnız ne gelirse demişsin ki çok ciddi bir sorun var yani. Evet, Harvard Üniversitesi'nin yayınladığı bir kitap vardı. The Birthright Lottery diye, yani Ayelet, soyadını yanlış te telaffuz edebilirim, Saşar'ın. Ve tamamen bu vatandaşlık hakkı, Birthright Lottery, işte doğum hakkı aslında çekilişi çevirildi. Piyangosu, evet. Ve... Vatandaşlığın doğduğunuz yerin bütün kaderinizi şekillendirmesi üzerine, nasıl bir eşitsizlik, adaletsizlik yarattığı üzerine. E, Türkiye içinde, dünyayı geçtim, dünyada işte Amerika'da e, bir Harvard'da profesör olarak bunu yazabilirsiniz. Ama onun ötesinde e, bir de Türkiye'nin içinde biz bunu yaşıyoruz zaten, bir küçültülmüş boyutta. E, yanlışlıkla çekilişte orada çıksaydınız ne olacaktı? Bunu düşünüyor olmak lazım. Ee, ve bunu düşünmeyi engelleyen o haberleri bir yanda afyon gibi içimize çektiğimiz bu soluduğumuz o ayrıca milliyetçi ortamı. E, sorgulamadan zaten bunu kıramayız bu çemberi. Evet son Maalesef olarak bir belki bir çıkış yolu olarak da eski bir siyaset e, bilimi e, bilimleri öğretim üyesi olarak... Ben de artık Özbekistan'a göçmeye karar verdim. Orada daha evet, rahat siyaset bilim. Özbekistan yapmış İslam Kerimov, Başkan İslam Kerimov, siyaset bilimini yasaklamış Özbekistan'da. Çünkü niye, neden yani böyle bir şey tebriboluyor? O sözde bir Batı bilimi, yani tamamen bir sahte bilim. ...aslında siyaset bilimi demiş... Ee, ...ve e, yerli ve milli olmadığını da vurgulamış olmuş... ...batı icadı olduğunu söyleyerek... E, ...gerek de yok işte tabii ki yani manasız bir şey... E, ...bilim hakikaten... 25 e, senedir. ondan sonra... <gülüyor> ...bu konuyla ilgili yaram, yorum yapan bir biri var... ...bir uzman ondan sonra ve orada şey diyor... Ee, şöyle bir yorum yapmış kendisi niye peki yani si siyaset bilimi yasaklanıyor siyaset bilimi yani aslında komik esprili bir şey olmuş bence Böyle siyaset bilimi e, siyasi çatışmanın temellerini sorguluyor e, ve e, Özbekistan'da uzun zamandır siyasi çatışma falan yok, yok dolayıcılık yılında... bir ortam doğuyor siyaset evet. biliminin yokluğu aslında bu e, sonucu doğuruyor Hayır zaten şey var, dünyanın en büyük yolsuzluklarla ilgili adı geçen bir ülkesi ve muhaliflerini de kaynatarak, haşlayarak öldürdüğü evet, evet, bilinen evet. bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz. 25 yıldır hüküm sürüyor, 31 milyonluk nüfusu, tam bir totaliter dönem, yani başkanlık sistemi orada var işte, son seçimde de oyların %90,39'unu almış daha ne olacak zaten ve şey yapıyormuş aslında milyonlarca çocuklar da daha insanı şeyde her sene pamuk hasatında zorla çalıştırıyorlarmış zaten. İsviçre Adalet Bakanlığı da kara para akladığı iddiasıyla Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un kızı Gülnar Kerimov'un hesaplarını dondurmuştu geçtiğimiz Ağustos ayında yani sadece ben kendisi değil. bir aile çatışması ailesi aile var ailesi de var aile diline düşmüş durumda dünyadaki ee, kendi en torunlu... yoz 10 ülkeden evet. biri seçiliyormuş zaten evet kendi torununu esir böyle eşir tutan bir e dededen bir anlamda bahsediyor İslam kelime 600 yüz milyonluk, milyonluk size derken e Rusya de tamam. E yani. Çok enteresan bir şey var. Bir gene yorumda şey diyor. Bir Özbekistan üzerine çalışan Özbek Özbek kendi Özbek Türk kendi biri. Eee Ülkede yani idiotizm de artık gidecek, gidecek nokta yeni nokta ne olabilir bilemiyorum gibi bir şey söylemiş. <gülüyor> bu yani hakikaten oldu. bu idiotizm ya yani herhangi bir ideoloji vesaireyle de açıklanamaz. Ben popülizm çalışıyorum malum. Artık belki de idiotizm yani ahmakizm falan gibi bir şey yeni isim bulmak lazım. İşte biz orada siyaset bilimi de konuşmak üzere gidiyoruz. At çok evet. radyo kuracağız 600 milyon evet. dolar ceza ödemeye razı olmuş Vimpelcom şirketi Özbekistan Cumhurbaşkanı Kızı Gülnar Kerimov'a rüşvet verdiğini kabul ederek Vay canına baba, paralara bak Onların aile hikayelerinden bak çok iyi dizi olur canım. Sen bu konuya merak <gülüyor> etme Sen Senaryoyu yazabilirsin ya, ya çok Ama bak Yani tamamen Özbekistan'da Geçmektedir olaylar Türkiye'de bir esinlenme Haşlamak tamam, falan yokmuş. diyorlar ben almayayım Tamam <gülüyor> Zaten. Görüşmek üzere. Peki, Görüşmek üzere. Kal, teşekkür ederiz. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık gazlı. Gem Çetinle spor. United Gem. United Gem, United Gem. United Gem Bey. United <gülüyor> Evet, şimdi bir Avustralya Açık mas şeyin, tenisini takip edeceğimize dair bir aramızda konuşmuştuk geçen hafta. Aha, İstersen aha. oradan başlayalım. Sonra takım başka konular da var. Evet. Erkekler'de e, ilk finalist Djokovic oldu. Dün Federer e karşısında 3.000'lik set skoruyla adını finale yazdırdı. Sırprakat. Gerçekten çok form, ayar. Yani. Formlunun aslında federalde e, çok başarılı bir turnuvar çıkartıyordu Melbourne'de. Ama Djokovic e, e pek trenemedi. Sadece tek set alabildi. E, ben daha çekişmeli bir karşılaşma bekliyordum. E, federal hayran olarak e, ciddi bir ayar kırıklığı yaşamadım ama Djokovic'in yani çok belirgin bir e, üstünlüğü var. E, bugün de yaklaşık 45 dakika sonra geçebilirim. İkinci yarı final karşılaşması oynanacak. Bir tarafta Andy Murray, diğer tarafta da Kanadalı Ravnvic. Tabii kağıt üstünde Murray favori gözükebilir ama Ravnvic'in de çok başarılı maçlar oynadığının altını çizmem gerekiyor. Ravnvic'i eledi 3-2'lik set skolu sonucuyla. Daha sonra da Monfils'i turma dışarı itti. Çok çekişmeli, e, dünkünden farklı olarak çok çekişmeli bir karşılaşma bekliyorum. Her ne kadar Murray favori gözükse de e, Kanada alanında kazanma şansı var. Bayanlarda ise e, finalin adı Serena Williams ve e, Alman Kelber oldu. E, Serena Williams oynadığı müddetçe tahmin ediyorum ki bütün e, granjlemlerde final oynar ve şampiyon olur. Yani Serena diğer mevketler arasında dağlar kadar fark var. Çok güç farkı var. Gelmiş geçmişte da... dünyanın en önemli kadın tenisçilerinden biri olduğu herhalde şüphe götürmez. Eğer en evet, büyük aynen. değilse. Aynen öyle. E, tahmin ediyorum ki e, kısa süre içinde de e, işte Figueroff'a ayırtılan Şilem şampiyonluğu bir konuda diye düşünüyorum. E, çok yani Şarapova maçı çok çekişmeli geçer. Yani herkes Selena'yı favori gösteriyordu. Çünkü çok uzun zamandan beri Şarapova hiçbir maçı kazanamıyor. Ama Şarapova karşısında bile bir erici üstünlüğü söz konusuydu Amerikan'ın haketin. Daham ediyorum ki yani istese yani final maçı yani final maçına altı sıfır altı sıfır rahat kazanır yani. Ama işte biraz renk katsın. Biraz insanlar izleyenler heyecanlarsın diye birkaç oyun veriyor. O şikeye Hatta. girer ama. İşte bu, bunu da konuşabiliriz. Yani teniste biliyorsunuz son. Evet onu da e sormak istiyordum zaten. İki haftadan beri şükrede çok ciddi bir tartışma konusu. Yani e, az önce de ifade ettim. Ben mesela Serena'nın İstanbul'da Championship'da oynadığı e, maçları da hatırlıyorum. Yani izlerken e, etik değerler bu mu diye kendi kendime sormadan dememiştim. Hatta yanımda da e, tenis, Türk tenisi, Önemlisiniz de vardı konuşuyorduk ya ne oluyor ne biliyor yabancılar da vardı yani öyle oyuncular maç içinde dengesiz hareketler sergileyebiliyorlar ki yani saçma şey oldu diyor diyorsunuz ki yani çok masumane yaklaştığımızda oyuncu sakatlandı diyorsunuz yani çünkü iyi gitmeyen bir şey var bunu vuruşlardan hissedebiliyorsunuz yani sporda oyunu okumak diye bir teknoloji vardır. Bakarsınız ha, tamam oyuncu sakatlandı ama ben tabii daha komplöterlerini açık birisi olduğum için diyordum ki yani bu sakatlık değil yani sakatlık olsa doktor çağırız işte hisseder, hissediyorsunuz onu yoktur bu işin içinde başka bir şey var yani diyelim ki ilk seti kaybediyor kaybederken 20 tane basit hata yapıyor yok ama bakıyorsunuz ikinci üçüncü sette ilk set 6 sifil kaybediyor ikinci sette 6-0 oluyor yani. Ee, bu kadar inişler çıkışlar e, ben çok normal sonuç olarak görmüyorum. Nitekim e, son dönemde birtakım bazı genişlerin yapmış olduğu açıklamalar gerçekten e, bir takım problemlerin olduğunu da gözler önüne seriyor. E, nasıl dopingde mesela doping yaptığınızı tespit edemiyorlar ama kan değerlerinizde bir anormallik varsa doping süpesiyle ceza alabiliyorsunuz. Yani sporda da e, bu tür uygulamalara gidileceğini ben düşünüyorum çok e, kısa zaman diliminde. Mesela e, son olimpiyatlarda Londra'daki olimpiyatlarda, bilmiyorum e, hatırlıyormuşsunuz, Badminton'da e, grup liderliğini garantirdikten sonraki maçta e, yeterince efor sarf etmediklerinden dolayı e, Çinli raketler e, olimpiyatlardan yürüyordu. E, Elenmişler şey, e, ya, yani, tunöle dışında tuttular. Ben evet. E, ben edildiler. yani e, şimdi bu da bir tartışma konusu yani. Ben garanti ne kendimi sıkayım, ama bir de sıklım, abi ahlakı var yani. Ya İstediğim, yani dünyanın de... en temiz sporları diye bakıyorduk, beyaz eskiden beyaz şort ve beyaz tişörtle oynanırdım. Alın, Fred Perry falan böyle en elit. Temiz spor ha. ama şimdi renkler de girdi ve tenise de hele badminton gibi hiç faul yapmanın teması, karşılıklı temasın olmadığı bu sporlarda böyle şeyler olursa diğerlerinde futbolda Allah muhafaza diye düşünmüyor değilim. Tabi yani özellikle de para artışı çok, çok fazla sporda. Tabi para miktarı arttıkça maalesef ahlaksızlıklar da artıyor. Tabi burada da e, Kubertin'in e, hakkını vermek gerekiyor. Modern olimpiyatların kurucusu e, Baron pardon, Pierre de Kubertin e, olimpiyatlarda e, kesinlikle e, paranın telaffuz edilmemesi e, gerektiği fikri savunuyordu. Ve olimpiyatlara e, katılan bir sporcu spor hayatında daha önce para almışsa da e, bütün ödülleri iptal ediliyordu. Yani e, paranın kesinlikle spora bulaşmaması gerektiğine 120 yıl önce yani ki o zaman spor içinde bu kadar çok para da yoktu. Demek ki e, para e, spor için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Spor ahlakı için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Ve bunun örneklerini de görüyoruz. Sporun bedelini günümüzde ağır bir şekilde ödüyor. Az önce de temiz önemi verdiniz. Ama çok erken bir örnek de hatırlıyorum. Jim Thorpe e, bir Turnuvaya katıldı diye bir atletti. Bir turnuvaya katıldı diye beş dolar mı ne istemiş yol parası. Çok eski bir tarihte Ve olimpiyatlardan falan yasaklanmıştı. Ama onun da başka bir suçu vardı. Tabii yerliydi, kızıl kızılderili, kökenliydi. O zaman da tabii oluyor öyle şeyler. <gülüyor> mesela e, ilginç, güncel bir örnek vermek, vermek istiyorum. E, Amerika'da mesela üniversitelerde e, profesyonel olarak spor yapıyorsanız para ödüllerine dokunamıyorsunuz. Mesela iki yıl önce Amerika çıktı ismini hatırlayamayacağım şimdi. Genç bir atlet Amerikalı dördüncü, kadar, dördüncü tura kadar yükseldi. Çok büyük bir başarı. Ama para ödülüne dokunamadı. Çünkü para ödülüne dokunsaydı üniversitedeki spor hayatını bitirmek mecburiyetinde kalacaktı. Ama kazandığınız para sizin bekletiliyor. Ne zaman üniversite hayatını bitiriyorsunuz o zaman o paraları e, alabiliyorsunuz. Ya da diğer bir örnek yine Amerika'dan, e, kolej liginde mesela oynayan oyuncular tek kuruş kazanması yasak. E, bizden de e, hatırlarsanız Enes Kanter e, Fenerbahçe'de profesyonel olduktan sonra tekrar Amerika'ya geri döndü. MC'yi takımlarında oynamak istedi ama MC'ye yönetimi sen profesyonel oldun, para kazandın. Dolayısıyla e, kolej liginde oynayamazsın dediler. Evet. altyapılardaki yani, e, e, ciddiyete bakım ve Amerika demek ki e, sporcular yetişirken onları bir takım e, olumsuzluklardan korumak gerekiyor belli ahlak bilincini oluşturmak için şu, o parayı işin içine bulaştırmamak gerekiyor ama ama baksana Lance Armstrong'a bir diğer temiz spor diyebildiğimiz Lance Armstrong'un yaptıklarını aynen, on, o da Amerika'da aynen. oldu işte bu Allah'ını yaptığını bizzat açıklamak zorunda kaldı sonra Evet, evet. E, maalesef öyle. O tenisteki e, şike bir parçaya dönecek olursak, mesela e, tenis e, kuruslarında çok sık telaffuz edilir. Mesela teniste şike herkesin bildiği bir sız e, cümlesinin, çok herkes e, <gülüyor> Açık kullanıyor. Açık <sir>. evet. <gülüyor> Peki Cem, ben bir de başka bir vahim şey, biraz spor dışın, yani sporun gene etik ve ahlakla, milliyetçilikle bağdaşması ve bağdaşmaması üzerine bir şey soracağım. Dün Türkiye Kupası A Grubu mücadelesinde Başakşehir Spor, kendi sahasında Ahmet Spor'la eski adı Diyarbakır, 2-2 berabere kaldıktan sonra son 90 dakika uzatmalarda, ...Semih Şentürk golü atmış... ...beraberliği getiren golü... ...Başakşehir'e... ...sonra da e, asker selamı vermiş... ...bu Bülent Uygun'dan hatırladım. ...Bülent Uygun muydu söyledi? Evet doğru, doğru söylüyorsunuz... Evet, ...Bülent Uygun. Aha. hatırladığımız bir şey... E, ...ve bu... ...çabii... ...oldukça milliyetçi ve... ...ayrımcı bir anlayış... ...yani... Siz... Ama... Semih'in e, bu tür e, selamlarını ben e, geçmişte Fenerbahçe forması altında da e, gol attıktan sonra verdiğini biliyorum. Yani evet. at, hafıza beni yalıtmıyorsa e, bu tür e, selamları e, o dönemde de veriyordu. Yani güne özgü bir hareket değil. Değil bu. ama bu hmm. genellikle de işte özellikle şimdi Güneydoğu'da büyük problem İnsanlar ölür evet. ve göç ederken çok doğrusu kışkırtıcı bir şey olarak görülebilir. Üstelik de Ahmet İstanbul Fatih Terimstad'ındaki bu maçtan sonra yüz konuk, konuk takım taraftarı yapılan tezahürat gerekçe gösterilerek gözaltına alındı evet. diye bir haber var. İnanılmaz bir şey ve ters kelepçe takmış polis. ...Başakşehir Polis Karakolu ve Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi filan diyor. Yani çok... Aynı zamanda para cezası da kesmişlerdi Ahmet Spor'a. Sur, sur Cizre halkı yalnız değildir tezahürata atması nedeniyle... ...geçtiğimiz haftalarda 40 bin lira para cezası kesilmişti. Bir de Ahmet Spor şey demiş, yani taraftarlarımızı dövüp gözaltına aldılar... ...futbol savaş alanı değildir diyorlar. Burada bize hiç misafirperver davranmadılar demiş... E, tabii yani e, aslında sporun güzelliklerini konuşmak gerekiyor e, bu takımın başarı, sportif başarısını konuşmak gerekiyor, işte e, süperlik takımına karşı e, elde etmiş olduğu sonuç e, herhalde bir üst sada yükseldiler e, diye düşünüyorum e, yani sporun güzelliklerini konuşmak varken işte e, ki spor bu, toplumsal bu toplumsal gözet etmesi lazım, barışa, dostluğa bütün güzelliklere, performansa yani o 90 dakika terap oyuncular. Ee, nasıl bir alt kümeden bir takım e, süperlik takımına karşı meydan okuyabiliyor e, sonucu al, alabiliyor e, bunları tartışmak gerekirken e, tabii e, biz sporun bütün güzelliklerini bir tarafa bırakıyoruz e, bir iki insanın e, yapmış olduğu düşüncesince yapmış olduğu e, davranışları e, masaya Evet. Tabii. bir de ilginç şey var Cem yani t 24ten Veysi Polat'ın haberinde okuduk yani bunu eee evet. Semih'in selam verme fotoğrafı da var ama yanında senin dediğin gibi daha önceden de böyle şeyler yapmış, kışkırtıcı davranışlarda bulunmuş olabilir ama yanında da biri var. O da selama durmuş. O futbolcuyu tanımıyorum kim olduğunu ama Başakşehirli. Yani bu genel bir aşırı milliyetçi sakat bir davranış evet, biçimi. spordan bahsetmemiz, bunun iyi taraflarından bahsetmemiz gerekiyor ama biraz da sağa müsait değil mi? Özellikle şu zamanlarda yani aklımıza şey getirirsek, Simon küplerin futbol sadece futbol değildir lafını getirdiğimiz zaman, Gezi e, parkı direnişinden, a, protesto gösterilerinden bu yana statların ne kadar fazla politize olduğunu ve bu konuyla alakalı ne kadar fazla bir şekilde e, polemik konusu haline getirildiğini görüyoruz. Bu bir anda durabilir mi? Yani, yani bu Türkiye'ye has bir durum değil yani Bunun futbol tarihine baktığımız zaman İspanya'da İtalya'daki örneklerini İtalya'daki örneklerini Güney Amerika'daki örneklerini Görmek mümkün yani evet. statlar, statlar hep her zaman için yani 1920'li yıllardan Başlamak suretiyle Her zaman siyasete alet edilmiştir Ya da seslerini duyurmak isteyen Muayetlerin için Bir araç olmuştur ee, Olmayla devam edecektir. Yani kitlesel bir özellik taşıyor. işte Futbol seyirci insanlar oraya giriyorlar. Ee, sadece spor karşılaşmasını seyretmek için değil ve bir takım e, rahatsızlıklarını da e, dile getirmek için toplanabiliyorlar. Evet. Ee, olacaktır bunlar yani. E, bunların önüne geçilebilir mi? Geçilemezler toplumsal. Önüne geçilmesi gereken bir şey midir peki bu? Yani eğer bir toplumsal bir sıkıntı varsa tabii ki toplumsal, toplumsal sıkıntıların bir şekilde tartışlarak e, dünya atılması gerekir. E, evet, Britanya'da yani. hooliganizme karşı çok ciddi bir mücadele açılıp epey de geriletildiği evet. de e, bildiğimiz bir şey ama. Yani stadyumlarda özellikle görüntü alarak ve stadyumlarda... Olay çıkaranları dışarı atarak bir daha maçlara girmeleri. Şimdi mesela bir de Bursaspor'un ırçı taraftar grubu Amet Spor maçı için kenti kışkırtıyor diye bir günün haberi var. Yani zira Türkiye Kupası Top 16 maçında karşı karşıya gelecekmişler ve Bursa Sporlu taraftarlar da bir zemin hazırlıyorlar. Yani Bursalı ırçı taraftarlar sosyal medyada mesela PKK maçında takımı yalnız bırakmıyoruz. PKK maçı diyor. O stadı ne mutlu Türk'üm diye ne haykırmaya gelsin. O parmakları kıracağız zafer işareti yapan fotoğraflarını demiş evet. ve dik Duruş Bursa Spor Taraftar Grubu Facebook sayfasının kapak fotoğrafında Bursa Spor Teknik Direktörü Galatasaray'ın eski antrenörü Hamzaoğlu ve futbolcuları Özel harekat kıyafetleri giymiş ve silahlı olarak göstermişler. İnanılmaz. İlginç yani. ama yani Diyarbakır'da galiba bu şey değil. Yeni bir olay değil. Yani Faruk Arhan'ın kitabı varmış. Ben de şimdi gördüm. İletişim yayınlarından çıkmış. Diyarbakır spor düğünde kalabalık taziyede yalnız diye. Orada şeyden bahsediyor. Bir anda devlet politikaları bir anda Kürt kimliği. Diyarbakır spor Kim, Kürt kimliğini temsil eden yanıyla İspanya'nın Barcelona'sı Atletico Bilbağası'yla akraba. Ama dönem dönemde devletin bölgeye futbolla eyleme politikanın aracı olmuş. Maçlarında her ne de söylenir formalarının altından Gaffar Okan resimli tişörtler de çıkabilir. Kürt sorununun şiddetini yoğunlaştı, 1990'larda bir yanda üst lige taşımak için resmen koltuklanırken bir yandan da maça çıktığı birçok şehirde biraz önce söylediğiniz gibi bölücülükle özdeşleştirerek hakaretle karşılaşılmış ve saldırıya uğramış bir takı, kentin takımı işte. Yani daha eskilere dayanıyor. 1970'lere kadar uzanan bir hikayeden bahsediliyor burada. Daha önemli bir noktaya değinmek etmek istiyorum. Dün e, çok önemli bir zirve vardı İstanbul'da. Futbol e, kulüpleri bir araya geldi. E, lig bildiğini oluşturma çabaları var. İşte, e, yine bu süreçte futbol kulüplerinin e, gelirlerini arttırma gayretleri var. Çünkü hepsi e, borç vatağında. Yani, Türk futbolu şu anda borç vatağında. Galatasaray'ın almış olduğu ceza. Bunları da devam gelecek. E, nasıl e, gelirleri arttırır diye herkes kafa yoruyor. Şimdi statlere eğlence ile hale getirmek gerekiyor. Yani siyasetten siyasi sorunlardan uzaklaştırmak gerekiyor, uzak tutmak gerekiyor statlere. Eğer biz bu hamleyi gerçekleştiremezsek yani nasıl önce biz az önce konuştukuz ya eğer statlere biz politize edersek statlere bu tür söylemler, bu tür oluşumlar devam ederse aklı başında para harcamak için hiç kimse o tür gitmez. Evet para, e, para harcanmaz. Tabii para İşte üç 5 çapucu gider. Tabii hiç etmeyeceği söylemlerde bulunur. Ortaya çeşitli kamu özrünü, ülke özrünü bozacak mesajlar verilir. Ve futbol bunların en fazla da futbol ya alır Dolayısıyla. Yani futbol kulüplerinin yani e, ben isterdim. Ya, dünkü toplantıya gidemedim çünkü üniversitede bütünleme sınavları vardı. Gitmeyi çok arzu ediyordum, e, takip etmeyi. E, Kulüplerinde bu konularda duyarlılık sergilemesi lazım. E, işte az önce e, İngiltere'deki e, olaya dikkat çektiniz. Yani kulüp nasıl kanlardan temizlendiğine vurgu yaptınız. Fransa'da da mesela şu anda islaplara e, girecek e, taraftarların kimliklerinin tespitine yönelik e, yasa e, süreci var. Ama tabi buna da karşı çıkılıyor. E, deniliyor ki işte siz e, insanları fişleyemezsiniz. Onların bireysel özgürlüklerine e, bir sınırlama getiremezsiniz. Ee, onlar bireysel ama bireysel. hooliganizme karşı değil başka bir olağanüstü hal tabi IŞİD e, diyerek terörizm diyerek başka bir şey yok. uyguluyor Fransa. Yani o, Fransa'da şu anda yok ama Fransa'da da bir e, stat terörü var. Yani e, IŞİD alakalı değil. Bunu çok yakından takip ediyorum. 1-2 seneden beri var. Ciddi e, temizlik operasyonları yapılıyor ama e, sıfır toleransla. E, çünkü Fransa'da mesela statlarda e, ciddi seyirci e, azalması var. Bundan oradaki kulüpler de çok rahatsız. Çünkü oradaki kulüpler de e, borç vatanda diyebilir. Onlar için borç vatanda. Tabii bizimle mükayese dediği zaman onların borç miktarı bizimkine göre çok çok az ama orada işte 80-90 milyon yüz oluk borç onlar için çok ciddi bir lükam. Ee, i̇şte ne yapabiliriz? İşte statlarda insanlar niye gitmiyor? Çünkü güvenlik sorunu var. İnsanlar statlara gittiklerinde tedirginler. Dolayısıyla bu tedirginlikleri bir şekilde önleyelim. Ama orada da tabii e, özgürlükler, e, özgürlükleri savunan e, bir grup ya bunu anayasayla bunu yapılamayacağını iddia ediyorlar. Fransa da bu ciddi bir tartışma konusu. Ama statlardaki işte bu güvenliği, eğer statlarda e, Almanya'daki gibi ortalama 45 bin dakikamı yakalamak istiyorsanız ya İngiltere'deki gibi 40000 bin, bin ortalama rakamı ulaşmak istiyorsanızapları e e eğlenceli hale getirmeniz lazım e şiddetten e bir şekilde e kurparmanız lazım Hı. bu milliyetçilik söylemeli ilgili olarak da beni rahatsız eden bir başka unsur mesela bu kadar çok milliyetçi bir toplumuz ama spora bakıyorum e her ya bütün yabancıları Türkleştiriyoruz işte en son teniste bunun e, bir örneği e, medyaya düştü bu hafta içinde. Avustralyalı Bernard Tomiçik Türk yapma fikri. E, bunun hemen hemen her federasyon, atletizm, yüzme e, görüyoruz. Teniste de başta işte, Marcel İlcan Özbek Asırlı. Yani, yani bir gün e, işte, Rüya olimpiyatları var. Tahmin ediyorum ki olimpiyatlara giden e, Türk sporcu kafesine baktığımızda herhalde sporcuların %80'i e, Türkiye doğumlu olmayacak. Yani e, milliyetçi Gerçekten milliyetçi bir toplumsak yani Bence bunun üzerinde bir reaksiyon Vermemiz lazım e, Spor yönetenlerin e, başarısızlıklarını işte yabancı sporcuları e, Bir şekilde Türk yaparak e, Örtmeye çalışıyoruz bence Gerçek milliyetçilerin bunlara tepki vermesi lazım evet. Çünkü bu mesela Benim hiçbir zaman kabul edemeyeceğim bir şey Yani kendi evradımızı yetiştirmek Ona yatırım yapmak yerine Bunu beceremiyoruz Beceriksiz yöneticiler bunu beceremiyorlar Paranın gücünü kullanmak suretiyle adamların yetiştirmiş olduğu ve loser sporcuları bunun da altını çizmek istiyorum. Ne, ne, ne Türk, efendim? Türk, kaybeden yani. Kaybeden. Işte loser diyoruz ya. yani Kendi ülkesinde bir noktaya gelme şansı yok. İşte parayla onları türkleştiriyoruz. Bu bana mesela çok bir rahatsızlık veriyor. Yani bunun spor ahlakına da ben uymadığını düşünüyorum. Mesela bunların reaksiyonu verirse daha doğru olur gibi geliyor. Bilmiyorum ne düşünüyorum önceden yani evet Kesinlikle. fakat genel bir e, endişe verici durumlar var belki ileride şeyi de konuşmak zorunda kalabiliriz yani Beşiktaş'ın yaptığı transferle aras Özbiriz'in Ermeni Ermenistan El doğumlu bir sporcu, futbolcuyu transferi o da ırkçı bazı şeylere yol açabilir o, mi? Kaybısı? Tut peştirilmedi değil mi? Yok onda yok öyle bir de O peştaş transfer etti ama e, İspanya'da e, sezonu bitecek e, Vallakana'da yanılmıyorsam e, bu dönem peştaş olasını giymeyecek Evet ama gelince yani mesela Azeri kardeşlerimizle dayanışma için istenmeyen adam ilan edildiği de biliniyor böyle tatsızlıklar var hani yani. böyle tatsızlıklar var şimdi Suriyeli ile ara bozuk Iraklı ara bozuk Avrupa Birliği ile yavaş yavaş ara bozuluyor Amerika Birleşik Devletleri ile bu Suriye'deki çatışmalar yüzünden ara bozuk Arap dünyasıyla da pek iş açıcı bir durum yok yani gelecek olan futbolcular da sadece yurt dışından geldiği takdirde çok büyük çatışmalar da çıkabilir açıkçası etrafımız düşmanla <gülüyor> çevrili şimdi sen gençsin genç, genç ama Ömer Bey de biz daha biliyoruz mesela bir dönem e, yani Yunanlı e, sporcuların Türkiye'de oynamasını hayal edemezdik <gülüyor> evet. Aha bugün bir sürü Yunanlı oyuncu var yani e, bir Gekas problem var. olmuyor çıkmıyor evet. yani e, hatta ve hatta e, Anadolu'da bir dönem İsrailli e, bir futbolcu vardı Sizin Hatırlayamadım. şimdi belki gelince söylerim. Bali, balili, balili diyor Selahattin. Balili. E, balili balili. Evet, yani e, çok Selahattin uzun dönem süperlikte Anadolu kulüplerinde oynadı hiçbir problem çıkmadı yani e, bunları çıkartan provokatörler yani e, yoksa işte Fenerbahçe takımı basketbol takımına bakın. Bir tane Türk oyuncusu yani kadroda üç tane Türk oyuncusu var ama takımın dokuzuncu on ve on bininci oyuncusu. Bütün oyuncuları Fenerbahçe'nin yabancı. Evet. Ama kimse bundan rahatsız değil. Evet. Yani. Beslendiği havuzda ama galiba milliyetçilik oluyor bu evet, noktada. Evet, milliyetçilik tabii çok önemli bir şey. Peki evet, evet, son evet, süreyi yani de konuşalım. bitirdik. Açtık hatta ama son evet. bir cümlelik şey söyleyeceğim. Curling şampiyonası Erzurum'dan alındı mı? Evet bilmiyorum. Yanlış bir informasyon vermeyin. Evet. Belki Dünya Gençler Curling oldu. terörle ilgili. Evet. Bunla, e, bu konuları daha bol bol konuşma fırsatı evet. e, maalesef bulacağı benziyoruz. Peki. Çok <gülüyor> evet. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Cem Çetin'le Spor Evet bitirirken de Ramonuz'dan tekrar tedaviye devam edelim. Önce bir bize müsekkin lazım demiştik teskin edici. Şimdi de Ramonuz grubu psikoterapi öneriyor hepimize. Giderek Ramonuz grubunun punk rock'un önemli mesajlar içerdiğini hepimiz için düşünmüyor değiliz burada. Gerçi Tommy Ramon'un doğum günü münasebetiyle çaldık ama hepimize iyi gelecektir. Psychotherapy. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Çıkkastı.